Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygini Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Sevgili Laflaycaz dinleyicilerim Yepyeni bir programda yine karşınızdayız Yine çok kıymetli bir konuğumuz var Bu akşam bizlerle artık Yavaş yavaş sezon sonuna geliyoruz ama evet güzel bizi, programlar devam ediyor bizi kırmadı kalktı Göktürk sütü kadar geldi <gülüyor> Göktürk sütü diyoruz burası bir ev <gülüyor> <gülüyor> ee, misafirimiz Mehmet Günyeli Mehmet hoş geldin merhaba hoş bulduk merhaba hoş geldiniz hoş bulduk ee, nasıl yapalım hemen böyle bir hızlı bir eğitime giriş yapalım isterseniz Vallahi çünkü eğitime... çok konuşacak konu konu var ko eğitimden evet başladım. ben ee... Kadıköylü bir anne babanın çocuğu olarak Kadıköy'de doğdum. İlkokulu Kadıköy'de e, İhsan Sungu İlkokulu'nda yaptım. O dönem biliyorsunuz e, kolej sınavları çok böyle e, aileler tarafından önerilen bir e, Eğitim aracıydı ve ben e, Kadıköy'de olmaktan dolayı Kadıköy'deki iki okulun sınavına girdim. Bir tanesi Kadıköy Maarif Koleji, Marif. biri e, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi. Şimdi kız, kızlar da var ama o zaman evet. öyleydi. Ben ikisini de kazandım ama annemin böyle bir modalı olması, çocukluğumdan beri işte arkadaşlarının Saint Joseph'de okuması, işte benim oğlum da Saint okusun, diplomat olsun biliyorsunuz aileler <gülüyor> böyle çocuklara baskılar yapıyor. Ben böylece Saint Joseph'e girdim. O böyle işte o Fransız eğitimi, o dönemin Frère dediğimiz misyoner, yarı dindar, yarı misyoner eğitimleri amcileriyle o zor okulda e, vallahi 8 sene e, zor geçti diyebilirim. <gülüyor> Allah tebrik ederim. Ben de Papyon'a girmiştim. <gülüyor> Fransız okulu Papyon. Aynı duygu tabii. Aynı aynı. aynı... ve okuyamadım 2 Sen sene bizim, sonra. 2 sene mi? İki sene, mi iki sene sonra bir an, okuldan atıldım. <gülüyor> 8 seneyi tamamlayamadık. <gülüyor> Benim iki oğlum da Papyon şimdi Pierre adı... Onları da onlar orada okudular. O devam ediyor. Yani isim değişikliği yaptılar galiba. Evet. Piyerle oldu adı şimdi. Mehmet o zaman Türk öğrenci almıyorlardı. Ben ilk giren tek Türk öğrenciydim girdiğim sene. Şimdi de almıyorlar. Şimdi de almıyorlar. Hala aynı Şöyle gibi. bir şartları var. Anne baba Fransızca bilecek diye. Evet, yani hı. benim eşim de Frankofon. O da Damdesion'dan mezundu. İkimiz de Frankofon olduğumuz için. Hatta ilk sene de almadılar. Hmm. Büyük oğlum ikinci sene kabul ettiler falan böyle bir şey var. Evet. zor bir okuldu. Biz oradan mezun oldum. Sonra siyasal bilgiler yani işte diplomat olmak diye tabii böyle bir aile şeyi var, geleneği var diyelim. Fransa'yı hiç düşünmediniz mi üniversite için? Hayır ben aslında Ankara Siyasalı da gitmeyi düşünmedim. O sen İstanbul'da bir siyasal bilgiler fakültesi açılmıştı. 75 yılıydı ve ben o fakülteyi en iyi puanla oraya girdim. Ee, o dönem yeni açılmış bir okuldu ama çok iyi bir eğitim kadrosu vardı, İşte Server Tanilli Uygarlık tarihine geliyordu, Erdoğan Alkin iktisat profesörümüzdü, Erdoğan Tezic anayasaya geliyordu. Metre siyasi Hı. tarihe geliyordu falan. Çok iyi bir ekipti Hı. ama tabii o dönemler 12 Eylül öncesi evet. o siyasi ortam, karışık işte, ortamda. okulun devamlı devam etme sorunları hep yaşıyorduk. Evet. Biliyorsunuz tabii, boykotlar tabii. ve böyle bir dönem geçirdik. Böyle bir eğitim yılı dönemim oldu. Sonra okul bitince diplomat olmak için Dışişleri Bakanlığı sınavlarını takip etmeye başladım ama Dışişleri Bakanlığı o yıl sınav açmadı. İşte o dönem biliyorsunuz bazı siyasi suikastlar yapılıyordu büyükelçilerimize. Evet, evet. O dönem açılmadı sınavı ve ben işte ne yapayım ne yapayım ne yapmalıyız falan diye böyle şey yaparken ee, bu arada tabii işte önümde müfettişlik sınavları, işte bürokrasi şu bu falan. Ben de böyle biraz şey bir ailede büyüdüm. İşte annem böyle eski voleyvolcu, Çalıncık Lisesi'nin voleyvol takım kaptanı. Babam Fenerbahçe'de futbol oynamış falan. Biz böyle Kadıköy moda da büyümüşüz böyle <gülüyor> bir ailede. Hani o bürokrasi falan. Ben dedim bir iş hayatına başlasam nasıl olur <gülüyor> acaba diye. <gülüyor> Ee, herhalde şey çocuk çocuk bir cesaretle e, okul bitti iş hayatına girdim yani ne yaptım iş hayatında e, aslında şöyle e, üniversite ikinci sınıfta e, okurken e, basketbolde oynuyordum ve e, Tofaş'ın e, İstanbul Tofaş Genel Müdürlük binasında e, kurumlar arası bir ...İstanbul Basketbol Ligi düzenleniyor o yıllar... ...bir arkadaşım da bana dedi ki... ...Tofaş'ın böyle... O ...basketbolcu arayışı var... ...sen basketbol oynuyorsun... Hı. ...gelip bu şirkette... ...takımında oynar mısın... ...ama bir şartları var... ...nedir şartları... ...burada çalışacaksın... Çalışıyor olman lazım... <gülüyor> ...çalışamazsan olmaz dediler... Allah Allah... Ya peki dedim ben... ...nasıl olacak bu... ...ne iş yapacağım... ...yani işte... üniversite ikinci sınıftayım... Dediler, bir iş buldular sana gel dediler <gülüyor> ben oraya e, gittim ve e, orada e, bana idari işler kadrosunda genel müdür İtalyan senior e, Cottero isimli bir İtalyan genel müdürleri vardı. Ben ona her sabahleyin e, Türk gazetelerini Fransızca tercüme ediyordum, yanına ha, gidiyordum. İşte e, böyle e, gazete tercümeleri yapıyorum falan sonra oturuyorum, başka işim yok, zaman geçiyor. Aslında benim orada çok hayatımda önemli rol oynamış bir insan e, idari İşler Müdürü Bener Akbaş isimli Galatasaray Lisesi mezunu çok değerli bir e, yöneticimiz vardı. Böyle bana uzaktan bakıyor, ben ona bakıyorum çünkü benim sabah 1-2 saat beri tercüme işlerim oluyor Onlar sonra bir şeyim yok. Ama oturtuyorlar orada dışarıda çıkarmıyorlar. Bir gün beni çağırdı ya dedi ki ben işte herhalde 20'li yaşlarının başındayım dedi ki bak Mehmet dedi sen dedi çok iyi bir eğitim yapmışsın çok da e, seni seviyoruz. Bak sana bir iki şey söyleyelim gel otur şöyle dedi oturdum ben. Baktı, sen de filarmoni orkestra ısını biliyorsun dedi. Konserlere de gidiyorsun dedi. Orada dedi orkestranın dedi arkasında dedi. En arkada ayakta duranlardan bir tanesi vardır ki dedi timbal çalar dedi. Üç saatlik dedi bir bir konserde dedi o timbali dedi bir kere ya da iki kere vurur dedi. Ama dedi ne erken ne de geç vurur dedi. <gülüyor> Zaman <gülüyor> bu bende böyle müthiş bir şey uyanırdı. Yani bu böyle müthiş bir örnek verdi. Bir de ondan çok etkilendiğim bir konu daha var. Bana dedi ki, ben dedi Kadıköy'de oturuyorum, işte her gün Zincirlikuyu'ya gidiyorum. Ama vapurda her gün 20 dakika Karaköy, Kadıköy vapuruna gidiyorum, geliyorum. Ve ben bu her gün 20 dakika İtalyanca öğrenerek dedi geçirdim. Biliyor musun dedi? Ben ben Fransızca'yı, gazeteleri sen biliyorum, İtalyanca'yı da vapurda öğrendim dedi. Ya böyle şeyler ben, benim böyle çocukluğumda çok dikkatimi çeken böyle rol modelleri seçtiğim örnekler olmuştur. Beni çok etkilemiştir. Ee, şimdi aklıma geldi. Ona da buradan sevgiler göndereyim. Ee, çok değerli bir insandı. Ee, böyle e, rol modelleri günümüzde pek yok. Gençlere e, bilgi verecek, onları eğitecek, çok onları doğru. yönlendirecek. Rol modellerine gerçekten ihtiyacı var toplumun. Kesinlikle. Mehmet o şey ne kadar güzeldir. ya Ben hatırlıyorum ben hiç Kadıköy tarafında oturmadım ama orada oturan arkadaşlarım vardı ve onlarla vapurla gelip giderken herkes birbirini bir göz temasıyla tanır. Bilmem böyle bir selamlaşır o vapurda. Çaylar gelir arka tarafta. Açık havada oturulur. hava güzelse püfür püfür geçersin. Öyle bir keyfi vardır vapurun. Evet ben yani o ki herkes herkesi tanır. Herkes aynı saatte aynı vapura biner. Evet, yani doğru. aynı destinasyon olunca işte okula gidiyorsa aynı saatte biner. E, büyük bir keyifti tabii o. E, çaylar içidir falan böyle bir de... Hatırlıyorum ben lüks mevki vardı böyle. Lüks mevkide e, bir fark alınırdı. Çok böyle özel giysilerle, özel hanımlar, çok şık beyler falan. Böyle çok şey... E, ama Kadıköy'de böyle bir kültürü var. Kadıköy kültürünü evet. aslında ben yaşatmak için e, bazı sosyal medyalar üzerinden gruplar kurup o Kadıköy kültürünü yaşatabilmek adına birçok çabalar sarf ediyorum yani. Oralara burada... geleceğiz evet. <gülüyor> Orada da çünkü güzel işler yapıyorsunuz evet. Evet ne yapalım bir ee, müzik ne yapalım, arası. Ne Girelim evet. Ee, The Bad Plus and Yaşar Redman'dan. Gelsin. As This Moment Sleeps Away diyelim. Laflı caz tekrar merhaba misafirimiz bizi kırmadı geldi Mehmet Günyeli Atilla Aygin'in müzikleri seçti ee, bana da her zamanki gibi ahkam kesmek kaldı fakat tabi e, bu mm, Mehmet Günyeli'le sohbetimizde mm, şeyden eğitim hayatından sonra basketbolla başlayan bir iş hayatının köşesinden giriş var arkasından iş hayatı nasıl gelişti diye dinleyeceğiz. Evet, Tofaş'ta o sene e, kurumlar arası ligde şampiyon olduk. Ben de e, sayık kralı oldum. E, <gülüyor> Sizi ciddi basketçi yani. Tabii tabii. Wow. Yani, bayağı, <gülüyor> o liglerde falan oynamış bu iş. Yani Biraz <gülüyor> profesyonel demeyeyim, o dönem çok profesyonel lig yoktu tabii ama e, bundan yani biraz ekonomik olarak bir şeyler kazandım. Şöyle kazandım, e, bir sene sonra e, ben e, ayrılmak istedim, işte o şu bu falan. Bana e, o dönemin parasıyla, e, hiç unutmuyorum, 35 bin lira bir işte tazminat gibi bir transfer parası gibi bir para verdiler. Bu 35 bin lira iyi paraydı çünkü biz öğrenciydik ve 76 yılıydı, 75 yılıydı. E, benim de böyle hep bir müteşebbis, bir şeyler yapma, bir şeyleri başarabilme, böyle bir inancım hep vardır. Ben geldim. Bir arkadaşımla beraber dedim ki böyle bir para elime geçecek. Ben bu iş bu parayla bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Orada da böyle işte tabii gençlik var. Ben bir de dönem böyle foto modellik yaptım, mankenlik yaptım. Ee, öyle de bir eee 10 parmakta 15. <gülüyor> 15. <gülüyor> 15 çıkacağız bugün. Derken bir İtalyan Pantolon, Cheruti marka bir pantolon <gülüyor> almışım. Çok da güzel, pilli. Yeni başlamış pilli pantolonlar. <gülüyor> Ben dedim ki ya bu pilli pantolon, giyiyorum herkes çok beğeniyor böyle ya bu pilli pantolonlardan biz yaptırsak bir yerlerde falan böyle bir giyim sanayiciliğine soyunduk <gülüyor> bir anda. O parayla gittik Sultanahman'dan kumaşlar aldık, Kadıköy'de bir atölye bulduk, atölye biz o pantolonları dikmeye başladı. Bahariye Caddesi'nin hemen yan sokağında köşede bir ufak dükkan kiraladık wow, bir arkadaşımla şey beraber. <gülüyor> Kiraladık, e, Biz pantolonlar yapıldı, dükkanındaki aldık, oraya koyduk. Ertesi gün beraber yola çıktım. Arkadaşım geldi dedi ki, ya dedi kusura bakma Mehmet dedi ben dedi işte dedi bu işi yapmak istemiyorum falan filan. Ne olacak dedim? E dedi ben dedi ayrılıyorum dedi. Ne yapacağız peki dedim? E, sen dedi benim koyduğum paranın yarısını bana verirsin dedi işte şu iş falan filan. Peki dedim ben ve biz o pantolonları yaptık. Ve ben elimde böyle pantolon, kartela, bağdaç caddesine çıkıp, bağdaç adresindeki butiklere dolaşıp, işte biz bunları üretiyoruz, böyle kartela var, bu renkler var, bu kadar size var, pantolon böyle pantolon falan. Valla gittim ilk dükkandan 50 tane sipariş aldım. Ya müthiş bir cesaret yani o yaşta böyle <gülüyor> bir İnanılmaz şey. tabii ki. <gülüyor> Ve böyle bir kariyerle biz o yaz e, müthiş böyle arkadaşlar geliyor gidiyor kalabalık dükkan pantolonlar satılıyor. Derken köşe köşede bir konfeksiyon mağazası olan bir orta yaşlıca bir bey sezon sonuydu bir Eylül ayında geldi. Dedi ki çocuklar dedi ben sizi takip ediyorum dedi bu dedi bana sat devreder misiniz dedi. Hayda Aa, çok iyi. Tabii dedim niye dedim. <gülüyor> ben Biz çünkü zaten öğrenciyiz. İşte basketbol oynuyoruz falan. Gen, yani o, o ilk gençlik kayacağını falan. Ve ben e, güzel bir parayla devlettim dükkanı ve çekildim bu işten. Bu benim için ilk ticari kariyerdi. Ee, sonra işte okul bittikten sonra Ha okul bitmeden başladık Bu işte öğrencilik de, hayatında evet. oluyor yani. İkinci sınıf dedik bunu yaparken. yani işte O sene basketbolden kazandım parayla bu işe girdik. Ve bu işten de bir para kazandık. Sonra iş hayatı daha ciddi bir iş hayatı. Gene okul bitti. İşte bir arayış içindeyim. Diplomata olmak için sınavlara giremiyorum. Derken bir gün teyzem ve eniştem misafirleri Kıbrıs'tan gelmişti. Londra'da yaşayan bir Kıbrıslı arkadaşları vardı, o gelmişti. Ee, evde yemek yenirken e, adamcağız e, işte, e, lokantası için baklava tepsisi arıyormuş. Ben dedi baklava tepsileri almak istiyorum, işte Türk baklavasını Londra'da tanıtacağım şöyle böyle falan, kimseyi bulamadım falan dedi. Ben de masadayım dedim ki adama, e, biz dedim yapıyoruz baklava tepsisi şimdi teyzem baktı enişten baktı bana ne diyor bu diye <gülüyor> çok güzel işte. bu nasıl bir cesaret biliyor musun gençliği evet ya. Getirdi süper, ya. Harika. <gülüyor> buradan gençlerin kulağına kar suyu katsın aynen ve o gün Ertuğrul sabahını erkenden yani atladım bakırcılar çarşısına gittim bakırcılar çarşısına gittim dedim ki bana dedim baklava tepsisi yapar mısınız akşama kadar hazırlayın lütfen dedim 6'ya kadar baklava tepsileri yaptılar boy boy aldım onlardan 5 tane boy getirdim akşam eve İşte dedim buyurun tepsilerimiz bunlar da Çok iyi. Ya olmadı tabii. Adam benden baktı bir almadı. Ama bende bir şey <gülüyor> uyandı ve böyle bir ticari kimlik Bilmiyorum. falan, bir şey yapabilme, her şey yapabilme cesareti falan derken o arada bir arkadaşımız Mehmet niye almadı? Çünkü baklava yapmadı. Usta bulamadı. Ha, Usta bulamayınca için. Londra'da baklava ustası bulamadı. Edemek e, Usta'yı da bulsaydınız ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bulurduk aslında <gülüyor> ama o dönem tabi İstanbul böyle değildi ya bu tabii, dediğim tabii. çok erken yılda böyle Antep ve şimdi biraz etrafımız bu yöresel e, mutfak <gülüyor> şey ile çok çevrildi tabi o zaman yoktu ve böylece ben bir dış dışarı şirketi kurma hayaliyle e, bir arkadaşımız da askere gidiyordu ofisi vardı mühendis o o dedi ki bana dört ay kısa dönem askerlik yapıyoruz. O zaman biz askere gidemiyoruz biliyorsunuz. Dört beş sene bekleniyor yani. Tabii ben tabii. 79 üniversite mezunuyum. Sonra 82 yılında gittim askeri kısa dönem yaptım. O sırada onu ofisini aldık. Ofiste ben çalışmaya başladım. Ve her gün İstanbul Ticaret odasına gidiyorum. Yurt dışından gelen talepleri alıyorum. Kim ne istiyor? Biri çamaşır istiyor, biri bilmem <gülüyor> halı istiyor, biri hediyeli istiyor. <gülüyor> Derken her gün oturuyorum böyle dünyanın her yerine... En az 30 saniye mektup yazıyorum. <gülüyor> Akşam bunları Kadıköy Post götürüyoruz, atıyoruz. Sabahleyin geliyoruz, bir daha yazıyoruz <gülüyor> falan. Cevap gelmiyor, Çok günler geçiyor bunun <gülüyor> derken. Böyle yine Ticaret Odası'nın organize ettiği bir kuvvetli bir firma Türkiye'ye gelip mal alacak dendi. Türk firmaları da Ticaret Odası'nın orada böyle standlar kurup onlara sunum yapacaklar. Yıl 1912 Eylül daha olmamıştı. 80'in başlarıydı. <gülüyor> Ticaret odasında iç çamaşır alacak olan bir kuvvetli bir mağaza geldi Türkiye'ye. Ben hemen gittim şeye yeşildiriyen oraya, bir arkadaşımın eniştesinden iç çamaşır aldım numune. Geldik ticaret odasında masanın üstüne koyduk numuneleri, bizim gibi 50 <gülüyor> tane firma var. Adam dolaştı dolaştı herkese baktı, baktı, baktı kuvvetli iş adam. yanında da asistanı falan. Bizim sanata geldi, bize sipariş verdi. Ben bundan 12 bin tane, bundan 10 tane, 10 bin tane, bundan 20 bin tane istiyorum dedi. Fiyatlar uygun. Aa, şaşırdık. Akletif atacağım size dedi. Tamam dedik ama akletif nedir bilmiyorum. <gülüyor> Ve inanın yani belki biraz şey gibi geliyor ama direkt bu işi Türkiye'de en iyi sizin seçimler sizin, demek Osmanlı güzel Bankası, Osmanlı Bankası <gülüyor> yapar dış ticaret. <gülüyor> ben bir gün Bankalar Caddesi'nde Osmanlı Bankası'nın genel müdürlüğü var. Oraya gittim. Oradaki müdür beyle görüşmek istiyorum dedim. Randevum var mı dediler? Yok dedim. Peki dediler falan beni aldılar oraya. Müdür beyin karşısına çıktım. Demin ki ben dedim dış ticaret şirketim yapıyorum. İhracat yapacağız. İşte akreditif nasıl açılır? Evet. İhracat sigortası nasıl yapılır? Şunu nasıl yapılır? Bana bunları anlattı adam. İnanamadım yani. Yok. O zaman böyle bir eğitim yoktu Türkiye'de yani dış ticaret nedir? İhracat nedir? Mevzuat nedir? Hiçbir şey yoktu yani bu dediğim 1980 12 50 öncesi. Evet. Yani o Türk Tezası tabii, tabii, 25 Ocak kararlarına çok önce. Ve biz böyle başladık. İhracat yaptık. Ürünleri yaptırdık köde Gönderdik. Hiç unutmuyorum. Havalanına gittim böyle İstanbul Kuvvet uçağının havada ben bekleyeceğim dedim havalanda. Bu uçak kalkacak ve ben bakacağım aşağıdan diye. <gülüyor> ve böyle enteresan bir şekilde e, iş hayatına girdik. Yani ihracatçı olduk sonra. Sonra daha gelişmeler daha da ilginçleşti. Bir gün Macaristan, o zaman Doğu bloku, Macaristan Büyük Elçisi'ne bir yazı yazdık. O bize İstanbul'daki ticaret tesisine gönderdi. Ama bu arada sadece Macaristan değil yani. Rusya'ya yazıyoruz, Çekoslovak'a ya yazıyoruz, oraya buraya her yere yazıyoruz. Her yere i̇şte. oltu atılıyor yani. Evet. <gülüyor> her gün oltu en az 25-30 böyle yazışma yapılıyor ya falan. Aslında bu, bu var ya yani inanılmaz bir hikaye. Yani. Şimdi herkes bekliyor ki bir şey olsun da ...bana da bir Şişleri piyango bulursun. Ya böyle bir şey yok aslında. Bunu işte en güzel örneği burada yaşıyoruz şu anda. Ya biz biz de yaşıyoruz şu anda Aynen bu öyle. Orda. Ya şöyle e, Macaristan'dan sipariş aldık biz. Tekstil e, yine iç çamaşırcı olduk bir taraftan. Şimdi kuvvetli ihracat yaptık ya. Şimdi ihrac... İç çamaşırcı. İ i̇ç çamaşır yapıyoruz falan böyle. E, Macaristan'da sipariş verdi. Doğu blok o zaman. Komünist bir sistem var. İşte genel böyle dış bakanlıktan sipariş geliyor. Biz malları yaptık, hazırladık. İşte Macar kamyonlar geldi. Hungara kamyon diye bir Macar marka. Onların özel tırları. Bunlar yüklendi falan. Macaristan'a ihracatı yaptık. İşte paramızı aldık. Derken ben Macaristan'a bir seyahat gidelim, görelim, tanışalım. ikinci sipariş alacağız falan. Bir gün işte sabahleyin İstanbul Budapest'e uçağına bindik. Yanımda da bir arkadaşım var, beraber çalışıyoruz. Uçak Sofya'da arıza yaptı. Biz Sofya'da uçaktan bizi indirdiler. Bulgarlar bir yolcu salonunda bizi kilitlediler. Çünkü bizim vizemiz Bulgaristan? yok. Bulgaristan ne olduğu belli O zaman Doğu Blok ülkesi. Ve orada salonunda beklerken böyle bir 6-7 kişilik Türk grup var. İşte Macar turistler var, yabancılar var. Ee, Haldun Dormen'le Osman Şengeze vardı bir de uçakta. Çok ilginç. Onlar onlar da uçakta, onlar da indiler. Ben havalımdan uçağa binerken o zaman böyle küçük küçük şişelerde alkollü <gülüyor> içkiler satılırdı böyle 12 tanesi bir arada. İşte farklı farklı viski çeşitleri Hepsinden çeşitleri. tadılsın diye Evet, öyle hatırlarsınız yani. hatırlıyorum. Tadılı, evet, güzel küçük evet. Ben de bir şişe almıştım yanıma. İlerken de yanıma aldım onu. Şimdi indik aşağıya bir Türk kurup para ve Türkçe konuşuyorlar. Ben onların yanına gittim. Falan. Bana dediler ki siz kimsiniz? İşte ben onlara sordum. Onlar dediler ki biz Selam Ticaret odası heyetiyiz. E siz kimsiniz? Biz Hic majelesine ihracat yapan bir firmayız. Onlar dediler ki yok majelesine Türkiye'ye ihracat yok. Nereden çıktınız siz? Kimsiniz falan dediler. İnanmadılar. E dedik ya biz ihracat yaptık oraya. Onlara içki falan ikram edildi. Böyle bir arkadaşlık, ahbaplık dostluk olan derken Güzel bir samimiyet oldu ve dönüşte onlar bana geldiler dediler ki ne olur sen gel İstanbul Ticaret Odası'na seni oraya meclis yapalım işte gençsin ha, işte İstan biliyorsun her şeyi yapıyorsun bak bu çok başarılı bir şey. O sene de bize yeni bir ülkeye ilk defa ürün ihraç eden firma ödülü öyle verdiler değildi. öyle bir ödülümüz vardı öyle Macaristan'a ihracattan dolayı. <gülüyor> ya şimdi gülüyorum Türkiye'nin yokluğuna bak <gülüyor> ya. Hakikaten e, yani e, ne, ve ne zamanda? Garibanlığına bak o dönemlerde Türkiye'nin. Yani Macaristan'a ilk defa ihracat yapınca bir ödül alınıyor. Evet. Bu kadar sene hiçbir şey yapılmamış yani. Ama hiç ihracat yok o zaman. Evet. Yani ya Özal gelmiş işte 25 Ocak falan. Ee, falan. Evet. Ya düşünün yani 70 cente muhtaç oldu, olduğu oldu. zaman. Oldu. Yani yani Süleyman Demireli ünlü bir beyanatı vardır evet. o dönem hatırlayın. Ve yurt dışına gidilemezdi. Yani döviz olmadığı için Tabii. Merkez Bankası döviz tahsis yapardı falan. O yılları ben hatırlıyorum. 100 dolar çıkış şeyi vardı. konu vardı ve limitliydi çıkış. İki kere mi bir kere mi öyle o, bir şey vardı. Yani bir de e, sınırlı döviz veriyorlardı. Yani yurt dışına Tabii. çıkamıyordunuz. O, o, yani o yıllardı. Yani o şeyin öncesi dönem. E, çünkü oradan başka bir yere evet. Ama o, yani o dönem böyle çok... Dış ticaret çok yeni mevzuata hakim bir kimseye falan çok zor yıllardı biz çok emek verdik ben çok uğraştım. Tabii biliyorum yani. evet evet o özellikle o dönemler için. Vallahi yani e, tırnaklarla kazınarak böyle hani tesadüflere bırakmadan yapılan işler. Evet, Tabii şans faktörü de var ama evet. herkese şans geliyor. Ya bu burada şeyin hikayesi geliyor bana yine, Ben bin o timbali doğru zamanda, doğru yerde vuran evet. müzisyen var ya. Mesela evet, evet, evet ya Belki de doğru zamanda, doğru yerde olmak önemli. Mutlaka. Aslında böyle herkesin yıldızları vardır, böyle bir yıldızı vardır, o yıldızı yakalamak önemli belki de. Ama evet. bunu da e, yani gayret, çaba, emek, doğru yer, doğru zaman... Sevgili e, Mehmet, diyorsun ki günde 10 tane mektup yazıyorduk. Aynen, bugün tabii. kim günde 10 tane mektup bozuyor? Yok böyle bir şey. Değil, tabii. Herkes bekliyor ki kucağına bir şey düşsün. Ya ben iş görüşmelerine insanlar geliyor bakıyorum. Herkes bir anda gelip genel müdür olmak istiyor. Maalesef. Maalesef. Evet yani diyor geliyor iş görüşüyor. Nereden mezun oldum diyor bilmem ne okuldan. Genel müdür olmak istiyor yani hiç böyle bir şey uğraşayım, emek vereyim Didinim falan yok. bu işler dindirmeden olmadığını ben çok iyi biliyorum. Şimdi sen de bunu inanılmaz güzel ifade ettin yani. Harika yani. Evet. Yani Evet. Ne yapalım? Yine bir parçaya gidelim. <gülüyor> gidelim, gidelim, gidelim. Hep ee... bir yandan da. Luchi yek hi ye. Azar Yan. Evet. Doğru mu söyledim? Do doğruya yakın söyledim bayağı. 100'de %90 doğru diyelim. %10'u 10 da sen tamamla. <gülüyor> Dead All, uh, Devil Called Love diyelim. Hoş bir parça. Hep birlikte dinliyoruz. It's that old Devil Cold Love Again Gets behind me And keeps giving me that shove again Putting rain in my eyes Tears in my dreams And rocks in my heart It's that sly old son of a gun again He keeps telling me That I'm the lucky one again But I still have the tears Still have the rain And those rocks in my heart Suppose I didn't stay ran away and I wouldn't play that devil want a potion he would brew he'd follow me around build me up and then tear me down till I'd be so bewildered I wouldn't know what to say Might as well give up that fight again I know darn well he'll convince me that he's right again When he sings that siren song I just gotta tag along with that oh, devil called love suppose I didn't stay ran away and I wouldn't play that devil what a potion he would brew he'd follow me around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 Evet sevgili laflıcağız dinleyicileri ee, çok hızlı bir program olacak gibi gözüküyor bu akşam <gülüyor> sevgili Mehmet Güngeli'nin anlattığı hikayelerden. Ee, biz genelde ikinci soruda iş hayatını kariyeri bitiriyorduk ama o kadar güzel hikayeler var ki oradan devam etmek istiyoruz. Neler evet. var? E, i̇ş hayatında ticaret odasında önce meclis üyesi seçildim sonra yönetim kurulu üyesi oldum. Bu bana böyle sanki çok büyük sorumluluklar getirmiş gibi bir taraftan kendi şirketlerimi yönetirken bir taraftan da ülkenin ekonomisini, ülkenin ekonomik politikasına neler yapılır, nasıl gelişmeler yapılır deyip projeler düşünmeye başladım. Birkaç proje var çok önemli bunların hepsini başlattığım için burada da örnek olarak söylemek istiyorum. Bir tanesi Türkiye'deki doğal flora da var olan endemik bitkilerin ihracata kazandırılması ile ilgili bir projeydi bu ve ben bunu yaklaşık 20 yıl önce Avrupa'da gıda fuarlarını dolaşırken keşfettiğim bir düşünceydi bu. Çünkü Marsilya'da bu doğal bitkilerin en büyük merkezi olan büyük bir pazarda çok ciddi böyle var olan bitkilerin ciddi fiyatları satıldığını görünce ya dedim biz ülkemizin her köşesinde bu bu bitkiler var. Her gün kırsal kesimde yaşayan insanlar e, farkında olmadan üstüne basıp yürüyorlar Geçiyor. bu coğrafyada. Yani e, bunları toplatalım, bunları kurutalım ve bunları ihracata hazırlayalım. Hem e, aile ekonomisine büyük bir fayda getirir bunlar, hem de kırsal kesimde yaşayan insanlar için inanılmaz Biraz bir gelir kaynağı oluşuyor. Bugün bile çok uçuk ve geçerli. Şu anda başlansa gene evet. geçerli. Olur. Şu an, bakın o 20 yıllık benim bu ziraat odalarının da ülke genelinde e, desteğini alarak İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğünü bu projeyi başlattık. Ve pilot e, firma olarak da kendi firma üstünden Türkiye'den ilk defa kiraz sapı ihracatı, wow. zeytin yaprağı ihracatı gibi ihracatları başlattık. Ve böyle bir bilinç oluştu. Şu anda yüzlerce firma var. Mersin'de, Antalya'da, Adana civarında. Ve e, çok ciddi bir şekilde bu endemik bitkilerin, bu tıbbi otların e, ihracatı müthiş gelişti, büyüdü. Ve bu proje yani 20 yıl evvel Tohumlarını attığımız bu proje şu anda çok da güzel bir şekilde ülke ekonomisine bir ihracat geliri sağlıyor. Tebrikler. Böyle böyle Tebrik bir proje ediyoruz. başlattık. Süper. Bunun dışında bir ikinci proje daha hayata geçirdim. O da ee, yine bizim e, bir ara dış dışarı şirketimiz üstünden işte kerevit ihracatı yapıyorduk, sudak balığı ihracatı yapıyorduk. Bu sudak balığını e, normal olarak Eğridir Gölü'nden, işte göller bölgesinden alıyorduk. Sonra yurt dışına baktım bazı baraj göllerinde tohumlamalar yapılıyor. Şimdi sudak balığı işte, halk arasında tatlı sulu levreyi dediğimiz, oysa ekonomik değeri çok yüksek evet. olan, Platosu çıkartılıp şoklanarak yurt dışına gönderilen çok ciddi bir ekonomik değeri olan bir balık ve ben bu balığı Türkiye'deki baraj göllerinde tohumlanmasını planladım. Dedim ki bu kadar baraj gölü var bomboş duruyor bunlar bu, bu tohumlamayı buralarda yaparsak. Hem o bölge insanı için bir gelir kaynağı olur. Yani çok da büyük bir yatırım gerektirmiyor. Hmm. Hani balıkçılık işte a, olta, sandal, şu bu falan. Yani bunlar toplanır, temizlenir. Sonra da işte bir bu saniyede şoklanır hmm. ve ihracat hazır olur. Bu da çok güzel bir projeydi. Bu proje maalesef istediğim kadar başarılı olmadı. Çünkü üniversite ve akademik çevre baraj göllerinde bu tohumlamaya karşı geldiler. Hmm. Biz de maalesef böyle akademik çevre İş hayatının bu yaratıcı fikirlerine çok sıcak bakmadı. Çok da şey olmadı. Oysa yani şu anda... Ama yurt dışında yapılıyor böyle. Yapılıyor para. yapılıyor. Hem de müthiş yapılıyor. Yani Bir de işte. yani çok da ciddi. Yani 5-6 dolara kilosunu satıyordu ki yani çok ciddi paralardı bunlar. <gülüyor> müthiş. Ve ben gidip Kazakistan'dan Aral Gölü'nden sudak balığını don, dondurup frigorifik tırlarla Türkiye'ye getirip o dönem Eridir'de, Isparta'da bir fabrikamız vardı. Eridir, Isparta'daki fabrikada Kazakistan'dan getirilmiş sudak balığını tekrar yarı çözüyorduk. Filet olarak hazırlıyorduk. Tekrar şoklayıp e, İsveç'e, Norveç'e, Belçika'da da bir ortağım vardı. bir Belçikalı firmayla anlaşma yapmıştım. Bütün Avrupa üzerine o balığı sattık. Yıllarca sattık. Yani. Bunu ülke genelinde yapabilirdik çünkü bizde baraj gölleri maalesef boş duruyor bir şey yapılmıyor ve böyle bilinçsizce tohumlama yaptıkları balıklar da en ekonomik değeri olmayan balıklar yarı kılçıklı yenebilir bir balık değil maalesef böyle şeyler Ticaret Odası hayatım bana çok şey kazandırdı tabii. Şöyle ki yani bir dönem Türkiye Tanıtım Komitesi Başkanlığı yaptım. Bir dönem Türkiye Reklam Değerlendirme Kurulu'nun başkanlığını yaptım. Ee, i̇şte Türkiye'deki bütün reklamlar üzerine işte rekabeti engelleyen yanlış e, aldatıcı reklamların üzerine hmm. bir grup vardı. Ve yaptırım gücü olduğu için İstanbul Ticaret Odası'nın böyle bir komitenin de bir dönem başkanlığını yaptım. Ee, Bunlar, si bu toplum. sistemler o zaman çalışıyor muydu? Yani, i̇ş yapıyor muydu? Yapıyordu çok ciddi olarak. Ezacı boşuna ceza yazabiliyorduk yani. Evet, çok iyi, müthiş. Evet. Yani sistemin çalışıyor olması Müzik çok evet, doğru. Evet. Bugün zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntı, şu anda yaşadığımız evet, sıkıntı evet. insanların sisteme güveni olmaması. Evet, yazılı kuralların geçerli olmaması. E, tabii yani her şeyde bu geçerli. Hem ekonomik olarak hem e, insan hakları olarak yok kadın özgürlüğü olarak hepsi bunların. Kimsenin hiçbir şekilde güveni yok. Maalesef en büyük sıkıntı olmuş. Maalesef. Bugün o sistemlerin çalışıyor olması, bugün onların üzerine taş koymuş e, olması lazım. Olmaz. Evet, Olmadan tabii tabii. Melek. İşte ben hala onların belki de kaymağını yiyoruz. Peki şeyi ben çok merak ettim. O kadar çok farklı dal var ki, yani bu, bu girişimcilik bu olsa gerek, değil mi? Yani hani işte çamaşırından bala. Evet, evet çok farklı ürünlerin e, ihracatını yapıyorduk ve farklı alanlarda e, yani bir ara o kadar farklı ki bir gün e, Fransız ticaret atıcısı çok yakın bir arkadaşım bana telefon açtı dedi ki e, Mehmet'i bir Fransız firma var dedi e, Türkiye'de mümessillik vermek istiyor dedi ben de seni çok önerdim dedi olur dedim yani hangi firma dedim bir gübre fabrikasını söyledi bana, Gübre Trading Şirketi ismi. Ben dedim ki hayatımı gübre görmedim dedim <gülüyor> ya, ben hep şehirde büyüdük. İşte yani çiçeklerle saksılarda gördük. Gübreli hiç, ben bilmem bu sektör, bana göre değil dedim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok dediler. Sen bilmesen de olur. Önemli olan sizin ilişkilerle bunu Türkiye geneline satıyor olman. Çünkü bize gübre sanayi ham madde olarak dışa bağımlı. Bize çok büyük gübre fabrikaları var biliyorsunuz. Hem devletin özelleştirmede evet, e, evvel, devletin çok ciddi fabrikaları vardı. Şimdi onların hepsi özelleşti. Evet. Bir de özel sektörün ciddi firmaları var. İşte Toros, Toros Gübre, Bafaj, evet. Ege Gübre gibi firmalar. Bunlar... E, kompozit gübreyi Türkiye'de üretiyorlar ama ham dışarıdan ithal ediyorlar. Daha çok Rus kaynaklı firmalardan ithal ediyorlar ve ben bu Fransız firmanın e, Türkiye mümessili üzerine bir anlaşma yaptım ve bir dönem bu firmalara e, ham madde sattım. İşte sonra Fransız firmada bir bölünmeler oldu ve ben e, Fransız firmanın Rus ortağıyla ile ayrıldım ve Rus ortağıyla ile ortak bir şirket kurdum sonra tekrar devam ettim ve bir trading şirketi üzerinden Türkiye'de çok ciddi miktarda ham satan bir evet. konuma Konum. geldim böyle bir çok gelişim enteresan. oldu bu da farklı bir sektör evet. belki ama yani biz olaya sadece ticari boyutuyla bakmalıyız ve yani ürünü çok iyi tanımanız tabii ki çok önemli ticaret yaparken e, yani. ama bir yerde de o planlamayı o stratejiyi iyi yapabilmek bence ticarette evet. önem kazanıyor olmak. Evet, güzel. Ee, yani fırsatlar çok. Evet. Sadece göz açmak, değerlendirmek lazım. lazım. Evet, şey yaptık. Evet, Mesela aklıma geliyor. <gülüyor> İktifa var mı? Likörli çikolata ithalatı yaptık wow. Yani ilk defa. Ben fındık ihracatı yapıyordum, Belçika ve Fransa'ya, İsviçre'ye, çünkü fındık daha çok çikolata ham olarak Avrupa'da kullanılır, çikolata sanayinde çok kullanılır. Sonra o çikolata, benim fındık sattığım, fındık püresi sattığım firmalar, bu sefer bana dediler ki sen bunlardan Türkiye'ye niye satmıyorsun? Peki dedik satalım. Ee, o zaman işte İtalya daha yeni liberalleşiyor Geçiyor. ve e, biz böyle bir sistem kurduk. Dağıtım sistemi, bir depo işte çikolatalar geldi, likölü çikolatalar geldi. Onlar burada e, işte böyle güzel şık şarkütüleri, mahaketleri dağıtıldı falan. E, sonra e, pazara e, Milka girdi, Sabancı grubu. Milka ile pazara girince onlar çok büyük bir... Şeyle, stratejine girdiler ve bizi e, ezdiler, bizi geçtiler. <gülüyor> ya, <gülüyor> aynı Milka beni de ezdi geçti. <gülüyor> ee, biz de Cadbury çikolatalarını ithal ediyorduk o zaman ve de yumurta çikolata vardı. Çok güzel. <gülüyor> Ferrero'lar Onları ithal ediyorduk. Hatta onlar yetmiyordu. Bir de Almanya'dan 1-2-3 sürpriz diye ona da yedek <gülüyor> bir çikolata daha getiriyorduk. Ee, Rigley sakızlarını getiriyorduk. E, fakat Milka çıktı Sabancı bütün arabalarını bir gecede mora boyayıp çıkarttı evet. ve dedi ki bütün o şarkütüllerlere eğer dedi benim malımı almak istiyorsanız diğerlerini almayacaksınız. Almayacaksın, evet. Ve bir gecede bütün e, sattığımız dükkanlar bize iade ettiler ellerindeki malları bir gecede battık. Evet, ben de, öyle işte. diyorum. Bir gece Aynen. de battık. <gülüyor> bu, <gülüyor> ve bu bir gerçek. Türk ekonomisinin gerçeği. gerçeği. Evet, evet. Bunu evet. biz de yaşadık bu sektörde. Evet ve o kadar güçlü girdiler ki yani fiyat politikası falan bıraktılar. Sadece o pazarda o malın bulunması gerekiyordu. Ve o büyük zincir mağazalar, işte Migros tipi mağazalar o dönem çok şey. E, ve bizim malımızı almadılar. Evet. Aslında evet. farklı konumlanan mallar yani şimdi. Şimdi gücü Aa, e çok fazla olduğu için de şöyle yapıyor tabii. Diyor ki bu benim zincirimdeki benim sattığım malzemeleri almak istiyorsan diğerlerini yani almayacaksın. Yani. Büyük bir ihtimalle bir namete de aşağı çekiyor şey işte kaliteyi de aşağı bir çekiyor. De, evet. Bir de çok farklı ürünle servis verdiği için sizin bir, sadece 2-3 ürününüz yanında de onlar abi, 100 şimdi, ürün, 150 tabii, ürünle giriyor şey aynı markete. Yani orada böyle bir şey de yaşandı ama bu da bir kapıydı yani öyle bir şeydi. Yani fındık iracatı yaparken bu çikolataları Türkiye'ye getirdik. Öyle de bir e, şey vardı. Güzel. Evet, daldan dala. Peki, eee evet, parçaya şimdi gidelim. Bir hobilere girmeden ev, evet el parçaya girelim. Gidelim. Biz ne geliyor oğlum? Eee geliyor. Manu Katçe'den geliyor. Dinliyoruz. Tekrar laflayacağız dinleyicileri. Mehmet Günyeli'yi misafir ediyoruz. İkimizin de ortak bir tutkusu var. Ben ilkokulu bitirdiğimde baktılar ki hiçbir şey olmuyor benden. Bir tane fotoğraf makinesi aldılar. Lübitel. Üstten bakıyordum. Hayata üstten bakamadım ama fotoğraf makinesine üstten bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Mehmet'in de bir fotoğraf tutkunu olduğunu biliyorum. Ve e, onunkini belki ilkokulda almadılar ama çok daha ileri seviyede fotoğraflar çekiyor ve fotoğrafın içinde. O fotoğrafın hikayesini dinleyelim Mehmet. Ben lise yıllarındayken Jose'de bir fotoğraf e, kulübümüz vardı. E, orada ilk fotoğraf e, tutkusu başladı. Sonra karanlık odanın büyüsü beni böyle aldı ve götürdü. O, o fotoğraf tutkusu hep hayatımda var olan bir tutkuya dönüştü. Tabii iş hayatı şu bu falan derken e, fotoğraf hep arka planda kaldı yıllarca, uzun yıllar. E, bir gün, bundan yaklaşık herhalde 20 sene evveldi, e, bir gün unutmuyorum Mustafa Oğuz, buradan kulaklarına çınlatalım, benim e, birkaç sınıf büyük abimdir o ve onu çok severim. Bir gün eve geldi, duvarda böyle bir fotoğraf gördü, ya bu ne fotoğraf falan yaptı, nedir bu dedi. Dedim ben çektim onu, FAS'ta çektim dedim. Ya bu nasıl bir şey, ne zaman çektin, niye göstermiyorsun, niye bunları yapmıyorsun falan? Ne yapayım dedim yani bu ülkede fotoğraf sanatına saygı yok. Fotoğrafı sanat olarak kabul eden yok. Fotoğrafı hiçbir koleksiyonel para verip almıyor. Fotoğraf deyince işte herkes ben de çekerim diyor. Falan böyle bir bilinç var dedim yani bu ülkede. Yok dedi bu dedi başka bir şey yaptı falan. orada Kodan dünyada böyle önemli bir yarışması var. Ben de bu Mustafa'nın biraz dolduruşuna geldim dedim. Ki, Gaz. Ya bu Gaz fotoğrafı, evet evet. <gülüyor> Yarışmaya gönderdim. Fotoğrafta da isim istiyorlar. Ben de ismine Sufi dedim. Sufi adını verdim. Ama hiç böyle bilinçaltı enteresan. Benim fotoğrafım Kodan dünyadaki büyük yarışmasında birinci oldu. Böyle şok oldu birinci ha. ben derken bir takım böyle e, yabancı siteler benim fotoğrafımı e, kodaan sayfasını alıp kullanmaya başladılar. Ben böyle hani yürüyüşüm değişti diyorsun. <gülüyor> aynen. E, ve, ya ben iyiyim galiba falan demeye başladım. Ne diyeyim? Sonra fotoğraf makinelerimi çıkarttım, işte bakımlarını yaptım falan. Başladım ki ya artık iş hayatı biraz şey. Ben fotoğraf seyahatleri yapmaya başladım. Yani cep telefonumu kapatıp fotoğraf makinasıla dünyayı dolaşmaya başladım. Yeryüzünün renkleri diye bir proje yapayım dedim ve o dönem yani küresel e, küreselleşen dünyada e, muhalif duranların fotoğrafını çekmek istedim ve işte birçok farklı ülkeye gidip arka sokakları çekti. Yani çünkü ön tarafta zaten o küreselleşmeyi görüyorsun ama arka sokağa gittiğin zaman o, o duyguyu, o rengi, o, o dokuyu orada yakalıyorsun tabii. Ve böyle bir proje yaptım yani yüzün renkleri diye. Birçok farklı ülkeden birçok farklı insan manzaraları vardı burada. Ee, bu fotoğraflarla tekrardan böyle bir şey oldu. Hatta e, Kofi Annan o zaman işte genel sekreterdi, Türkiye'de de bir ziyarete gelmişti. Kofi Annan için bir sunum yap düzenlerlerken, benim de böyle bir e, yeryüzünün renklerinden bir e, video e, gösterisi yaptım onlara. Bir slide gösteri, diğer gösterisi yapmıştım. E, sonra e, bu an fotoğrafları, işte bunlar biliyorsunuz biraz belgesel tadında fotoğraflar. İşte bu arada yayınlanmış kitaplarım var. İşte Küba kitabım var. Hindistan kitabım var. Hindistan'da bir ara kaldım. Hindistan'da Buda'yı keşfettim. Buda beni çok etkilemişti öğreti olarak. Sonra Türkiye'ye geldim. Burada Mesnevi'yi okudum. Mevlana'nın öğretisiyle Buda öğretisi arasında çok ciddi yakınlıklar keşfettim. Ve bu arada e, Mısır'la ilgili bir kitabım yayınlanacaktı. Ben durun dedim, durun. Ben Mısır kitabını yayınlamayalım. Ben dedim, ben bu fotoğrafların sanatçısı olmak istemiyorum dedim. Ben başka bir şey yapacağım dedim. Kendi hayallerimi, kendi duygularımı fotoğraflayamak istiyorum dedim. Ve bir anda o doğrudan fotoğraf, o an fotoğrafı <gülüyor> bir kenara bıraktım. Oturdum, ee, kağıt kalem üstüne desenler çizmeye başladım. Hmm. Melekler diye bir seri çıktı ortaya, siyah beyaz bir seri. Arkadan inancın Dansı diye e, Mevlevilerin sema gösterilerinden kurgusal fotoğraflar üretmeye başladım. E, inançlar üzerine o, o, o bu da Mevlana ilişkileri beni alıp başka yerlere götürdü. Tabii o dönem insanın sosyal hayatında da bazı kırılmalar yaşanıyor. O kırılmalar da sizi farklı içsel yolculuklara götürüyor. E bu tabi doğal olarak o fotoğrafa da yansıyor ve ben e, bu tarz kurgusal e, fotoğraflar üretmeye başladım inançlar üzerine. Bu fotoğrafların e, dünyada kabul gördüğü, ilk defa Miami Sanat Fuarı'nda sergilendi e, dervişler serisinden üç adet fotoğrafım. Fuarın açıldığı günün akşamı e-mailler gelmeye başladı dünyanın farklı farklı ülkelerinden. Bu arada. E, İngiltere'de yayınlanan bir Amazing diye dünyanın en saygın fotoğraf dergilerinden bir tanesi de bana yazdı ve röportaj yapmak istedi benimle. Şimdi biz tabi alışık değiliz böyle dünyanın önemli fotoğraf dergilerine röportaj vermeye değil ben Türkiye'deki dergiler bile bize muhatip olmuyor fotoğrafı sanat olarak kabul etmeyen bir e, şey var anlayış var bu ülkede. Ben o dergiye cevap yazmadım. Bıraktım herhalde şaka yapıyor bir arkadaşım dedim. Aradan bir ay falan geçti bir de yazı yazdılar bana. Röportaj yapmak istiyoruz, size Türkiye editör göndereceğiz dediler. Yani olmayacak bir şey oldu diyorsun. Türkiye'de adam yerine konmazken dergiler tarafından ve fotoğraf aynen. sanatçısı olarak. Ve buraya bir editörleri geldi Türkiye'ye. Benle röportaj yaptı ve o dergi bana tam 12 sayfa ayırdı. O dergide o röportaj yayınlandıktan sonra bu sefer Avrupa'daki diğer fotoğraf dergileri benle röportaj yapmaya çalıştılar. Derken Avrupa'daki galeriler benimle temas kurmaya başladılar ve ben bir anda, bir anda dünyada önemli bir fotoğraf sanatçısı haline geldim. Bir anda yani bu böyle e, ya, iyi bir şey yapınca karşılığı çıkıyor. Bur, Burada bunu anımızı alın, gereken mesaj bu aslında. Yani siz iyi bir şey yapıyorsanız artık o onun gerçekten inanarak yürekten evet, bir şey yapılıyorsa. Evet. Ve bir anda şu anda dünyada birçok müzede fotoğraflarım var, dünyada birçok kaderi fotoğraflarım sergiliyor. Böyle bir fotoğraf e, fotoğrafçı kimliğim oluştu. Yani ben kendimi aslında fotoğrafçı değil, sanatçı olarak görmek istiyorum. Çünkü ben fotoğraf makinesini senede 10 gün kullanan biriyim. Yani fotoğraf makinesiyle dolaşmam, omzuma takıp asmam fotoğraf makinesini. Ben kafamda bir proje varsa, anlatmam gereken bir hikaye varsa o zaman fotoğrafını kinesan alıp yola çıkıyorum ve o zaman fotoğrafları çekiyorum. Yani mesela 2010 yılında mültecilerle ilgili bir proje yaptım. Venedik Bienalında sergilendi bu. kadar Denizim. Evet, Madra küratördü. Çok ilginç bir proje oldu. Mültecileri e, ben Asus civarında bir hikaye, bir şey yaşanmış, bir gemi batıyor mülteciler içinde falan, bu dramı görmüştüm. Bu bilinçaltımda hep beni böyle hep düşünceye sevk eden bir olaydı. Berel Hanım da 2013'ü menlem bir proje isteyince, ben ona böyle bir proje yapmak istediğimi söyledim, onun da çok hoşuna gitti. Ve ben mültecileri ölüme götüren teknelerin yüzeylerinden soyutlamalar yaparak fotoğraflarını bir yaptım ve bu fotoğrafların üzerine Bejan Matur şiirler yazdı. Bir de kısa bir film yaptım ben. Yani hem film, hem fotoğraf, hem şiirler birlikte sergilendi. Bu. Böyle çok da güzel bir proje oldu. Dünyada birçok yerde seler geldi. Çok ses getirdi. Getirmez bence çağdaş mi? bir fotoğraf <gülüyor> dileğiydi bu. Çok da özel bir şey ürettik. Yani <gülüyor> bir hikaye, bir soruna... Sanat, yani sanat bence ısmarlama yapılan bir şey olmamalı ya. Sanatçı bir soruna bir, bir çözüm üretebilmeli, bir mesaj vermeli. Yani ben sanatı öyle görüyorum. Böyle hani canım sıkıldı fotoğraf çekim falan. Aa ne güzel güneş batıyor. Bak kuşlar da burada iyi uçuyor falan. Yani bence ben sanat öyle görmüyorum. Kendimi de fotoğrafçı olarak da görüyorum. Ben bir sanatçı, sanatçıyım ve ben sanat üretiyorum. Bazen fotoğraf makinesini kullanıyorum. Bazen e, kamera kullanıyorum. Bazen, bazen şiir. Bazen heykel yapıyorum, yapıyorum. Şiir yazıyorum falan. Yani başka türlü bir şey olmalı diye düşünüyorum. Zaten ben bu işte yeni bir terminoloji oluştu. Sokak fotoğrafçısıyım. Eline makineyi alan sokakta koşturup fotoğraf çekiyor. Hep şu insanlara şunu söylüyorum bunu yapanlara. Mutlaka bir hikayesi ve bir projeniz olması lazım. Bir proje olmadan fotoğraf çekilmez. Nereye kadar çekeceksin ki yoksa? Hele yani? bugün dijital ortamda eskiden 36 tane film sarıyorduk ve her kare çok kıymetliydi. Tabii. Bugün dijital ortamda yani eline makine yanına, böyle fotoğraf. sallasan iki tane bir şey çıkıyor zaten bin tane fotoğraf içinden. Eğer buysa yani. Yani benim fotoğraf anlayışımda bazen işte jüri olarak yarışmalarda falan şey yapıyoruz da ben diyorum ki yani hiçbir zaman tek bir fotoğrafla birine ödül vermeyin. En az bize üç tane yan yana fotoğraf getirsin. Aynı konuyu anlattığı Bir hikayesi olan. Bir hikaye olmalı. Ya. Birbirini takip eden bir, bir seri olmalı. Yani görelim onu. Çünkü 3-4 fotoğraf bir şeydir. Ölçüdür. Yani tek Tabii fotoğrafla yani. tesadüfi miydiğim hiçbir şey kestirebildiğim aynen, bir şey var. Aynen. Peki bu Kader Denizi... ...birçok yerde de şey etti mi... ...tekrar gösterime girdi mi... Ee, ...sergilendi evet, çok mi? Sergilen çok önemli bir proje çünkü. Çünkü çok... ...dünyanın merkezinde... Çok ...canını acıyan bir yer burası yani. Ya bu aslında... Birçok ülkenin ortak sorunu yani evet. günümüzün yani çağın bence en büyük sorunlarından bir tanesi. Hatta bizim İtalya'daki sergimizin açılışında e, İtal, e, İtalyan küratör o gün beni aradı ve sabahleyin papat e, televizyonda İtalyan yetkilileri mültecilere kapılarınızı açın diye bir konuşma yapmış. Ve biz de o gün tesadüfen e, sergimizi açtık İtalya'da. Yani e, çok ortak sorun, bütün ülkelerin sorunu bu ve çok büyük bir insanlık dramı yani ama Türkiye'nin hala bir mültecilerle ilgili bir yasası yok. Bizim hala bir yasamız yok. Doğru. Bir mülteci evet. politikamız asla olmadı bugüne kadar. Bir bir boşu Aa, boşu. Bo Burada tabii şu var. E, hükümet ne kadar Avrupa'dan ve Amerika'dan yardım alacağım diye bir avantaja peşinde koşarak benim için buradaki bütün kapıları açmış vaziyette. Elini konu sallayarak içeri giriyor. Çünkü Hı. bunun için bir mülteci yardımı geliyor diyorlar ki aman sen buradan al Yunanistan'ın ötesine Sine geçmesin. Geçirmedi. Sen orada ne yaparsan yap. Bu kadar insan ne topluma kazandırılarak ne bir eğitimden ne bilmem ne hiçbir şey programsız buraya doldurulmuş, doldurulmuş vaziyette. Oldu. Bunlar başımıza Aynen. dert olmaya başladı. Şimdi burada tabi Siyasiler çok yanlışlar yaptılar. Yani sadece mültecilerin e, bu şekilde kabul edilmesi, tabii ki insani olarak yardımcı olmak ayrı bir şey. Ama burada bir, e, bir bir politika uygulamaları lazım. Ulusal bir politika uygulanması lazım. Bir de ikinci bir hataları daha var. Yani bu ülkenin vatandaşlığını satıyorlar. Yani bu ülkenin vatandaşlığının ölçüsü, değeri... 250 bin dolarmış. Şimdi efendim 400 bin <gülüyor> dolar çıkmış. Ya bu milyon dolarla ölçecek bir şey mi ya? Türk vatandaşların kadar değeri. Şey bu bu yani. Ya bu ülkeyi bizlere emanet eden yani atalar, dedeler bunlar aynen, bu ülke aynen. için ne emek <gülüyor> sarf ettiler. Yani o cumhuriyetin ilk kuşağının o yaratıcı ve o emektar evet. emek, her şey boş mu ya yani adam bugün bu vatandaşlık satılmaz yani ev satarsın ayrı bir şey niye tabii. vatandaşlık satıyorsun Tabii canım, o alsın yani. evini otursun, otursun adam burada yani yapsın, tabii Evet, ki. turist olarak gelir verirsin vize adıma bir senelik vize ya da iki tabii. senelik vize gelir oturur Gider, ne istiyorsa yapar Ne istiyorsa yap. Ama, Ama vatandaşlığın ne gereği var yani? ya? vatandaşlık böyle ucuz bir şey Olacak olmamalı yani. Ki. Bunu ben bir türlü şey bir yerde yapamıyorum değil maalesef yani. bizde yani bu hale geldi. Ben sindiremiyorum yani bu, ya, bu bir, böyle yapıyoruz. bir şey yani içimde bir şey yara gibi görüyorum. gibi yani. evet. Doğru. Vallahi şu anda <gülüyor> bunu Mehmet anlatırken sol tarafımda dedemin babasının İstiklal Madalyalı fotoğrafı var. Gördün bu vatanı için ölen insanlar bunlar. Binlerce insan öldü. Binlerce insan bu vatanı yoktan var etti. E şimdi 250 bin dolara nasıl falan. verebilirsin? Neyi satıyorsun ya? Bu hesaplar bir gün geri dönecek ama bunları altından nasıl kalkacağız bilemiyorum. Evet, bu gençlerin geri dönüşü geri biraz dönüyorsun. zor. Zor biraz. Evet, evet ne yapalım? Bir, bir parça, parça arası verelim, verelim Amanda Ginsbrook's yes, Spring can really hang you up the most deal Once I was a sentimental thing through my heart away each spring Now a spring romance hasn't got a chance Promised my first dance to winter All I've got is shows a splinter for my little fling. Spring this year has got me feeling like a horse that never left the pole. Spring sevgili laflayacağız dinleyicileri ee, bu akşamki konuğumuz sevgili Mehmet Günyeli ee, çok hızlı bir program oluyor çok keyifli bir program oluyor daldan dala atlıyoruz ee, şimdi de birazcık da politika yapacağız ee, ilk birkaç soruda sanki hep böyle iş konuşacağız gibi geldi sonra araya fotoğraf girdi ki ona da geri döneceğiz ee, sanat kısmına ama bir 2019'da bir Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığı var evet Orada da bir Kadıköy sevdalısı olarak neler yaptınız? Neler hissederek politikaya girmeye aday oldunuz? Bir onları dinleyelim. Şöyle ben e, zaten hep siyasetin içindeyim. Bir de siyasal bilgiler eğitimi yapmışım. E, siyasetten tabii kopma imkan yok. İşte sanat kimliği ya da iş adamı kimliğinin ötesinde. E, her zaman e, bu ülkeyi daha... Güzel, nasıl yönetilir, daha çağdaş bir ülke nasıl yaparız, daha demokratik bir ülke nasıl olur, insan haklarına, çevreye duyarlı, doğaya duyarlı nasıl insanlar yetişir bu ülkede. Hep böyle şeyleri kafa yordum, böyle çeşitli siyasi e, tezler yazdım, fikirler öyle sürdüm. E, bir, Türkiye'de bir ümidiniz var hala yani? E, var, var, hep var. <gülüyor> yani ben hep böyle... E, ben. Her şeyi sanki değiştirebilirim, her şeyi yapabilirim. Yani böyle bir enerji herkese var diye de düşünüyorum. Zannetmeyin ki sadece ben böyleyim ama ben herkese böyle bir enerji olduğuna... Ama o enerjiyi uyandırmamız gerektiğini de bir taraftan güzel, evet, inanıyorum. Evet. Ee, Demokratik Sol Parti'ye bir özel yakınlığım var. İşte Ecevit bizim dönemin çok saygın bir politikacısı. Bence... Ee, başarılı o, olmuş e, kişiliği, kimliği, davranış biçimleri, sosyal hayatı, yaşantısıyla e, çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Demokratik Sol Parti'yi kurarken de e, bunu bilinçli yaptığına inanıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Parti'li bir yere varılamayacağını e, o parti içinde e, daha çağdaş, daha demokratik bir yol alınamayacağını gördüğü için bence Demokratik Sol Parti'yi kurmuştur. E, demokratik Sol Parti'nin de aslında kurucu başkan Rahşan Hanım'dır ama tabi Bülent Ecevit uzun yıllar yasakta olduğu için Rahşan Hanım Parti'yi kurmuş. Sonra e, Bülent Bey e, parti genel başkanı olmuştur. E, parti programı gerçekten bugünün tüm sorunlarına çare olabilecek bir programdır. Yani demokratik sol partinin programını dikkatlice okursanız, bugün e, tüm sorunlarımızı çözümler e, bulabilirsiniz o program içinde. Ben e, yıllardır çevremde, ailemde herkes işte Cumhuriyet Halk Partisi oy verir, şu olur, bu olur. Ama biz ülke olarak bugün geldiğimiz nokta, yani 20 yıl sonunda bu ülkeyi AKP isimli bir parti aldı, götürdü, uçurumun kenarına bıraktı bu ülkeyi. Ben öyle görüyorum, kusura bakmayın. Ben bu ülkeyi uçurumun kenarında görüyorum şu anda. Ekonomik olarak, sosyal olarak, yani kültürel anlamda, demokratik her anlamda, olarak, her, her, anlamda, anlamda, her anlamda, her anlamda, her anlamda ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun da yani bir sol kültürden gelen insanların yapabileceğini her zaman inancım var. Ama bugün sol kültürü temsil eden ben e, Cumhuriyet Halk Parti'de böyle bir kimlik görmüyorum. Yok, Cumhuriyet Halk Parti'yi bir sol parti olarak da görmüyorum. Oysa yıllardır herkes, bütün çevremiz, eşimiz, dostumuz, ailemiz, annemiz, babamız bu partiye oy veriyor. Ve 20 yıldır bu partiye oy veriliyor ama 20 yıldır da AKP büyüdü bu partide. Evet. Bana mesela diyeceksiniz ki işte İstanbul'da son seçimi kazandı. Ankara'da kazandı. Aslında bakın ne İstanbul'da ne Ankara'da Cumhuriyet Halk Parti kazanmadı. Evet. Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı kazanmıştır. Evet. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı insanlar kümülatif olarak birleşerek e, belediye başkanını seçmişlerdir. Seç, evet. Oysa ee, Cumhuriyet Halk Parti'nin oylarıyla kazanılmış bir seçim, seçim değildir. değildir. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi biz kazandık diyor ama asla öyle bir gerçek yok. yok. Ben yani siyaset bilmi eğitimi yapmış biri olarak bu analizi yapıyorum ve e, bu analiziminde doğru olduğunu inanıyorum. Tamamiyle muhalif duruşdan dolayı kazanılmış bir seçim. Tabi tabi tabi tabi ki. Sadece muhalif duruşun tabii. getirdiği bir seçimdir evet. ve muhaliflerin birleşmesinin sonucunda kümülatif bir, bir birleşik oy. E, birikimiyle bu seçim kazanılmıştır. Ben e, yani Demokratik Sol Parti'yi tekrar küllerinden doğan bir parti yapmak için çabalar sarf ediyordum 2019 yıllarında. Derken yerel seçimler oldu. Yerel seçimlerde e, ne yaparız, ne ederiz falan diye konuşurken mesela Cumhuriyet Halk Parti Kadıköy'de bir aday açıkladı. Adam, yani adayın CV'sine bakıyoruz. Siverek'te doğmuş. Urfalı bir avukat. <gülüyor> Avukat. Kadıköy'le alakası yok. Kadıköy'le yani. bir alakası yok. Kadıköy'ün taşını bilmez, kuşunu bilmez, rüzgarını bilmez, dudusunu yememiştir. Yani adam işte ne bileyim son 3 4 sene Kadıköy'de bir apartman dairesinde ikamet etmiş. Sabail'in ofisine gitmiş, avukatlık yapmış. Akşam gelmiş evine falan filan. Şimdi böyle bir durum olunca üzüldüm açıkçası. Yani hatta sosyal medyada birçok yerde dedim ki ya Kadıköy'de çok değerli sanatçılar var. Çok değerli insanlar var. Yani ee, mesela bir kadın belediye başkanı, başkanı adayı ne kariküye kadar ne kadar çok yakışır. Niçin CHP böyle bir şey düşünmez? Niçin bir kadın sanatçı adayı kariküde çıkamaz? Çünkü karikül zaten seçim garanti. Yüzde beş oy alıyor. Tabii, tabii. Burada AKP'nin kazanması imkan Türkiye'de... yok. Çünkü yıllardır aldığı oy oranı on beş civarında. <Gülüyor> mesela ne bileyim bir şair bir edebiyatçı bu kadar kültür birikim olan bu Türkiye'de birçok sanat disiplininde çok önemli roller üstlenmiş birçok sanatçının yaşadığı doğduğu büyüdüğü ya da geçtiği bir coğrafya kariköy ve biz burada böyle bir Urfalı bir avukatı belediye başkanı olması ya bu kabul edilebilir bir şey değil ben böyle eleştiriler yapınca Demokratik Sol Parti arkadaşlarım da ya dediler sen niye bizim adayımız Güzel olmuyorsun olmuşsun. falan? Güzel. Ya ben... E, seçime de 3 ay falan var. 2,5-3 ay var. E, çok az süre var tabii. E, hani böyle bir seçimi en az 3-4 sene önceden hazırlanmak lazım. Hatta bir ara Büyükşehir Belediye başkan adaylığımı da şey yaptılar falan. Dedim yok aman durun. Ben hani Kadıköy... Yani en azından manevi olarak insanın tabii. doğup büyüdüğü bir coğrafya ve oraya bir, bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Ve... Aday olarak işte 2-3-2,5 ay kala benim adaylığım açıklandı ve ben e, bu arada aday olarak çalışmalara başladık. E, her gün 5-6 ziyaret ediyoruz, Hı, sivil toplum örgütlerine dolaşıyoruz. Asla yetmez yani. Ama e, şeye güvendim açıkçası yani Kadıköy'li olmam, Kadıköy seçmeninin bilinçli olması, Hı. partiye değil adaylara bakarak oy vermesine inandım. Kadıköylülerin eğitim seviyesinin çok üst düzey olduğunu ve Kadıköy'de böyle parti değil de bu adaylar arasında, çünkü bir yerde yerel seçimler siyasi bir seçim değil. Yani yerel seçim sizi en iyi yönetecek belediye başkanı seçiyorsunuz. Parti önemli değil. Çünkü seçtiğiniz evet. belediye başkanı o o ilçedeki ya da o ildeki herkese aynı hizmeti götürmek zorunda. Yani öyle bakmalı evet. diye düşünüyorum. Ben biraz da Kadıköy şeyine de böyle güvendim. Doğduk, büyüdük. Annem, babam falan bu coğrafyada işte. Yani buraya da böyle bir manevi borcum var. Ve ben böyle aday oldum. Seçime böyle girdim. Ve seçim tabii maalesef bu... Öngörülerimin hiçbiri gerçekleşmedi. Kadıköy seçmeni işte Cumhuriyet Halk partiye gitti, oyunu verdi yani. ve böylece seçimi ben seçimde kaybettik kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Yani aslında ben kaybetmedim, Kadıköy kaybetti diyorum. <gülüyor> ben sadece yenildim. <gülüyor> Güzel. Evet. Güzel. Orada da hep ön plana çıkan aslında senin hayalini kurduğun Kadıköylü olmak ve buraya en iyi hizmeti getirecek insandan ziyade yine parti olmuş. insanlar. Evet. Ee, şahıslara bakmadan partilere parti, eğitim arkadaşlar parti. Bu hep tabii muhalif, senelerdir hep muhalif olmanın getirdiği bir reaksiyon olarak düşünüyorum bunu ben. Hep bir muhalif olarak. Bugün de seçim olsa tekrar söylüyorum. Herkes şu anda AK Parti'ye duyduğu tepkiden dolayı ekmek olmuş 5 lira. AK Parti tencerelerde yemek kaynamıyor. Herkes neticede buna gösterdiği reaksiyondan dolayı bir başkasını seçecek eğer seçerlerse evet. de. Evet. Öyle görüyorum. Evet. İşte o da yeterli değil maalesef. Yani o arkasının dolu olması lazım. Ben ama şuna çok inanıyorum. Yani ben yani benim formasyonumda bugün sosyal hayatta, iş hayatında farklı meslek gruplarından e, çok başarılı olmuş benim yaşıma gelmiş belli olgunluğa ulaşmış parayı pulu aşmış e, ama ülkesine artık bir hizmet vermek isteyen e, çok değerli e, insanların bu toplumda var olduğunu inanıyorum. Yani benim siyasetteki bütün amacım e, bu farklı meslek gruplarından e, başarılı olmuş ama ülkesine de bir vefa borcu hisseden e, bu değerli insanları bir şemsiye altında toplayıp bir e, siyasi parti üzerinden politika yapmak bu ülkenin bence e, siyasetin açılmasında yepyeni bir kapı, kapı olabilir. olabilir evet. Yani bu anlamda e, biz ben tekrar Demokratik Sol Parti'yi küllerinden doğan bir parti haline getirmek istiyorum. Mevcut yönetim, mevcut genel başkan maalesef bu formasyonda değiller ve e, genel başkan ve yönetimi tekrardan değiştirerek Tekrardan Demokratik Sol Parti'yi kuruluş ilkeleriyle kuruluş dönemindeki e, siyasi anlayışla ye, yeniden yapılandırarak ve yepyeni daha evvel hiç siyasete bulaşmamış Hı, ama sizler gibi e, mesleklerinde çok başarılı olmuş, çok değerli insanların da belli bir dönem bu ülke için ellerini taşın altına koyacağına inanıyorum ve böyle bir birliktelik yepyeni bir parti üzerinden gerçekten sol kültürü birleştirerek bu ülkede çok şey değiştirebiliriz aslında. Ben buna hep inanıyorum. Yani böyle bana hep diyorlar ki ya işte yani ne işin var senin orada ya niye uğraşıyorsun işte böyle siyaset böyledir, şöyledir, böyledir. Bu çok ilkel buluyorum bu tabu evet, bu söylemleri. Evet, Çünkü işte sizler bizler biz bu işe bulaşmadığımız sürece Türkiye maalesef işte bizleri yönetmeye layık olmayan insanlar yönetiyor. Ve o insanların aldığı kararlarla bizlerin geleceği, çocuklarımız, torunlarımız, geleceklerini onların aldığı bu kararlar belirliyor. Bu çok acı bir olay ya. Çok acı. Yani bu bizim bu kadar apolitik olmamızın da birazcık sonucu. Yani, evet. Maalesef. Evet. evet yani gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yılını Dön, kutlayacağız. kutlayacağız. Bence Türkiye'nin kurtuluşu Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dönmektir. Dön. Yani biz kuruluş ilkelerine dönebiliyorsak o günkü o atmosferi, o havayı, o, havayı o enerjiyi yakalayabiliyorsak biz bu ilkeyi tekrardan yapılandırırız. Aynı o cumhuriyetin ilk yıllarında yapılandığı gibi aslında. Ve bu çok önemli bir şey ve ben buna çok inanıyorum ve böyle bir açılımın yani çevremde konuştuğum dostlarım arkadaşlarım başka çare yok ya sahip yok, çıkmamız evet, lazım evet. yani. Evet. Biz hesap sormalıyız evet. ve sahip çıkmalıyız. Ülke bizim ülkemiz. Tabii ki. Başka yere gitmek ki. istemiyoruz açıkçası yani. Evet, kesinlikle evet. <gülüyor> evet benim de e, kızım yurt dışında yaşıyor. İşte ne işin var orada kalk gel diyor. E, burada hiçbir şeye ihtiyacın yok her şeyimiz var falan. <gülüyor> tamam. Ama... Ben bu toprakta, bu toprağın suyunu içtim, evet. domatesini yedim, bu toprakta nefes aldım. Dolayısıyla bu topraklara bir borcum var. Burayı terk edip gitmek yerine burada kalmayı tercih ediyorum. Tabii ki insanın kendi Aa, ülkesi gibi hiçbir, hiçbir yer yerde. yerde. kendi ülkendeki oraları ne zaman nereye gidersen git orada bir ikinci sınıf vatandaşsın. Bir de öyle bir şey var tabii ki. Gerçek. Ya Bir de o kadar güzel bir ülkemiz var ki. Çel yani olsun, Böyle olsun. bir ülkenin bu in, halde olması yani, daha da acı. Dört tarafı denizlerle çevrili, doğası var, turizmi var, tabii. geçmişi var, geleceği var. var. Sadece, yani kültür, bu ülkede var. bu ülkeyi fakirleştirmek imkansız yani. Ya, tabii, bu adamlar yani. bu ülkeyi fakirleştirdi. Yani imkansızı gerçekleştirdiler bu. Yani, var, yani. Evet. böyle bir saçmalık olamaz. Yani, yani. Olamaz, hakikaten olamaz. Tabii canım, tarım toplum dediğimiz toplum. Yok tabii canım, bitti. ne tarımı? Şimdi ayçiçek yağının gemilere açılıp da buraya gelmesi Gel, için yalvarıyoruz, evet. bekliyoruz. Trakya, Açıcığın en <gülüyor> merkeziydi. merkeziydi, evet. Yani her şey yanlış yaptılar. Ben doğru yaptıkları bir şeyi maalesef görmüyorum. Yani bu da dur diyecek bir muhalefet de görmüyorum. Evet. Beni üzen de o aslında. Sıkıntı yani o yüzden biz yeni bir muhalefet yaratılmalı bu ülkede, yeni bir siyasetin önü açılmalı. Çünkü siyaset böyle İk, bir tahterevalli gibi iki iki başlı tahterevalliye benzetiyorum yani bu mutlaka üçüncü bir yol açılmalı üçüncü bir yol bulmalı yeni evet, bir siyasi evet. anlayış getirmeliyiz. Evet. Yani siyasette her şey değişmeli. Bir kere terminoloji değişmeli ya. Bu, bu, bu nasıl bir dil kullanılıyor siyasette? yani, <gülüyor> yani dil tabi siyaset dil değil. Kavga dili. Kavga dili tabi. O, evet, o, o da çok bilinçli yapılan bir şey tabi. Ama, ama işte, utanç verici. Yani bizim çocuklarımız böyle bir dil e, te, e, e, yani böyle bir şey olabilir o, mi? yani o, Yani e, Bir de böyle bir partiler birbirlerinin en fazla rakibi olurlar. Yani düşmanı ki. olamaz ki yani. Kimsenin ki. düşmanı değil ki. Aynen. Rakip olabiliriz. yani Seçime gireriz. O kazanır, bu kazanır yani. Evet, tabii tabii burada çok akıllıca bir kutuplaşma politikasıyla evet, tabii. memleket bu hale geldi. Da, evet. Bu ciddi bir şey. Ya yani. Biz de buna açıkmışız ama. yani evet. Ben de onu görüyorum ve o, o esas üzücü konu da o bence. Evet. Yani bunu bizim düşmememiz bu... lazımdı. Buna izin vermememiz lazımdı Yazıldı. ve buna dur, dur demek gerekiyordu. Evet, evet. Maalesef bu tepkiyi gösteremedik, ee, göstersek de yeterli olmadı diyelim evet, ama evet. E, sadece sandığa gidip oy vermekte bu iş olmuyor. olmuyor bu da ki. bir gerçek, yani benim siyasi birikimi ve siyasi tecrübemle e, çalışmak lazım, bir şeyleri değiştirmek için çok ciddi çaba sarf etmek lazım. ve. Bizlerin bu potansiyeli de var. Var olan bir şeyi kullanamamak beni üzüyor oh, zaten. E, daha da acısı o evet. evet. Aynen. Peki, Peki burada bir yapalım. Müzik arası bir var yani. verelim mi? Evet. Kenny Clark, Franzi, Roland. Roland Big Band Big ten, geliyor. Big Band. Evet. Lullaby of the Leaves diyoruz. ...diyeceğiz dinleyicileri... ...cuma akşamı dinleyecek olanlar için... ...iyi akşamlar... ...perşembe... ...diyecektin herhalde... Cuma Cuma için. ...perşembeciler için iyi akşamlar... Evet. ...cuma sabahçıları için... <gülüyor> ...günaydın olsun... ...günaydın olsun... <gülüyor> ...bana da günaydın olsun o zaman... <gülüyor> ...evet arada karıştırıyoruz trafiği... ...Mehmet Günyeli'yi... ...misafir ediyoruz... ...inanılmaz güzel bir program gidiyor... ...biz bazen diyoruz ya... ...on parmakta on marifet biz onun çok üstüne çıktık. Bu sefer masanın üstüne herkes ellerini koydu. Otuz parmak var burada. Şimdi e, bir Mehmet'in de bir e, koleksiyoner tarafı var. Bir sürü şey hakkında koleksiyonlar var. Bir de bu tarafın hakkında hikayeleri dinleyelim. Şu koleksiyon tabii bir tutkuuyor Yani başka bir e, hobinin ötesinde bir şey. Yani e, Çocukluğumdan beri gelen önce bir pul kültürüyle başladı. Aileden gelen bir işte amca, büyük amca, dedeler falan... ...Kariköy Pul Kulübü kurucuları... ...onların işte yanında pulları önce tanımak... ...pul defterine pulları dizmek... ...pulları işte banyoya yapmak, kurutmak falan filan... ...böyle bir pul, pul kültürü. Ama bu bende farklı bir e, yere evrildi. Şöyle ben posta tarihi koleksiyonu yap, yapıyorum... Posta tarihinince ne, ne anlıyoruz? Ee, Osmanlı'da 1840 yılında e, Posta Nazırlığı yani posta Bakanlığı kuruluyor ve sivillere posta hizmeti vermeye başlıyor. Bu aslında dünyadaki büyük ülkelerle büyük imparatorluklarla eş zamanlı bir posta hizmeti başlangıcı. Tabii e, sivillere yani daha yani askeri olarak devletin mutlaka bir haberleşme sistemi var ama siviller 1840'te başlıyor. Ben 1840'tan 1920'ye kadar geçen dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde açılmış olan postanelerden postalanmış zarfları kartpostalları topluyorum. Yani ben pul değil bir komple zarf, üstünde pul üstünde çıkış postanesinin damgası üstünde transit yaptığı yani varışa ulaşana kadar geçtiği postanelerde aldığı damgalar ve varış damgasını görerek ve böyle bir geniş bir koleksiyon yapıyorum. Mehmet bu çok zor bir koleksiyon yani kolay toplanabilecek evet, bir şey değil. An. Bu dünyanın en zor koleksiyonlarından biri ama bu koleksiyonu sadece biz Türkler yapmıyoruz. Bu konuda İngiltere'de Osmanlı postaları üzerine İngiliz koleksiyonerler tarafından kurulmuş bir dernek var. Hmm. Opal. Aynı zamanda Adı ne bu Opal. Opal. Bir de Amerika'da bir dernek var. Onlar da yine Osmanlı posta koleksiyonerleri kenarında posta kurmuş. Asıl enteresan olan o gün Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında çıkan 20 küsür tane ülke var. Yani o büyük hmm. imparatorluk sınırlarından bugün 20, 24 ülke çıkmış Şimdi. ve bu 24 ülkenin de posta tarihi Osmanlı ile başlıyor. başlıyor. Yani bugün siz güzel. atıyorum Sırbistan'a gidiyorsunuz Sırbistan posta tarihi Osmanlı ile başlıyor. Oradan Libya'ya gidiyorsunuz Libya yine Osmanlı ile başlıyor, başlıyor. ve mesela oradan gidiyorsunuz İsrail'e e, İsrail posta tarihi e, Osmanlı ile başlamış. Yani biz 1840'dan 1918'e kadar 19'a kadar hatta İsrail'de şey yapılmış bu çok geniş bir, bu bir şey dünyada çok büyük koleksiyonerler var ve bu bir çılgınlık ve çok da önemli böyle bir imparatorluk koleksiyonu yapmak böyle bir koleksiyonum var bu bana tabi çok bu, bu koleksiyonu biz yarışlara yani yarış demeyeyim de böyle onipiyatlara benzeyen tarzı dünyada her sene belli ülkelerde sergiler düzenleniyor. Mehmet bir şey soracağım. Çok merak ettim. Herkes de merak ediyordur. Aa, buna yeni bir şey katmak çok zor ya. Üstüne bir tane daha taş koymak çok zor çünkü yani nereden bulunacak, nasıl gelecek? Birilerinin evet. elinde mi geçecek, seni arayacak? Ya ben mesela bir zarf almak için 5 yıl beklediğimi biliyorum. Mesela Osmanlı'da şehir için e, ilk postanın kurulduğu yıllarda, 1860'lı yıllarda hı hı. E, dağıtım diye bir sistem yok. Yani mektup postaneye geliyor, Osmanlı vatandaşı postaneye gidiyor soruyor ben na, mektup geldi mi diye. Yani şehir içi dağıtım yok. Ve ilk defa böyle bir şey özelleştirerek Liyanos isimli yanyalı bir tüccar müracaat ediyor Osmanlı posta bakanlığına. Diyor Yan ki ya. ben ben ee, şehirler şehir içinde dağıtım yapmak istiyorum diyor. Liyanos efendi şehir içinde 20 tane, 20 civarı semtte postane açıyor. Ve 20 tane ve bu yani belki evet, Osmanlı tarihi evet. ilk özelleştirme biri bu ekonomik olarak baktığınız <gülüyor> zaman. Çok ilginç bir şey ve ihaleyle oluyor. Teklif veriyor Vay. ve o kazanıyor ihaleyi. Ve kendi adına posta damgaları yaptırıyor. Bu semtlerin posta damgaları var. Ve kendi adına pul yaptırıyor. Ve o Ankara'dan ya da Edirne'den ya da Selanik'ten İstanbul'a gelen, Bahçekapı'da o zaman postane, oraya gelen postayı Lianos Efendi alıyor. Alıyor, dağıtıyor. Atıyorum Büyükdere'deki işte Eleni Hanım'a gidecek Hiç. o mektup mesela. Yani Eleni Hanım'a onu götürüyor. Ve o arada üstüne pul yapıştırıyor. E çıkış olarak işte Galata'dan çıktıysa Galata evet, damgası evet, basıyor. Evet. Büyükleri'ye gidiyorsa Büyükleri evet, damgası evet. basıyor. Arada Tarabiye'den geçtiyse Tarabiye yani. damgası basılıyor falan. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu Liyanos damgaları dünyada bugüne kadar günümüze kadar bu kadar 80 tane var ulaşmıştır. Yani siz eğer bu 80 tane belli bir 2 kole, 3 koleksiyoncuda da almışsa ve siz de Leonos damgası Dionus mektubu almak istiyorsanız bekleyeceksiniz yıllarca. Ben 5 yıl bekledim almak için böyle bir Dionus damgalı bir mektubu. O ne zaman ki satışa çıkacak? Kim satacak? Bulan ya, yani, yani başka türlü evet. alma imkan yok. Aa, i̇şte onun için dedim taş taş üstüne koymak evet, da yani. çok zor. Yani. değil yani evet. Apayrı bir şey yani bir de çok tabi heyecan verici bir şey yani o bir de hep biliyoruz yani mesela belli damgalar vardır dünyada bugüne kadar bir tane görülmüştür, ikinciyi görmemişizdir yani üniktir o yani tektir. Yani İzmir'in Karşılık'a semtinin bir kutu formunda bir damgası vardır ki tektir yoktur bu ikincisi yani Başka, hiçbir yerde olamazsınız yani para da verseniz alamazsınız bunun iyi. değeri de öyle şey yok. Ve biz bu sergileri peki bunlar Türkiye'de belirli zamanlarda sergileniyor, sergileniyor mu değil, nasıl? Ben mi? mesela evet, çok merak ettim bu sergiye giderim. Şöyle bir şey var e, filateli bayağı örgütlenmiş bir sistem dünyada Hı -hı. ve mesela Türkiye'de bir filateli federasyonu var ve federasyona bağlı Türkiye genelinde 20 civarı filateli kulübü var. Aynı spor kulüpleri gibi bir federasyon bunu organize yönetiyor. Ben bir dönem bu federasyonun başkanlığını da yaptım. Ve dünyada da her ülkenin de ayrı kendi federasyonları var. Bu federasyonlar e, uluslararası bir sisteme bağlıdır ve her sene dünyanın bir ülkesinde sergi yapılır. Ve bu koleksiyonlar oraya gider, sergilenir ve orada kendi aralarında ödüllendirilir. Yani koleksiyonlara madalya verilir. Yani en iyi koleksiyon altı madalya alır. İşte gümüş alınır, vermeye alınır, böyle bir aynı olimpiyat benzeri bir sistematik olan bir, bir koleksiyon türü bu. Çok ilginç tabii <gülüyor> zaten yani. Zaten böyle bir koleksiyonu yapmak çok yeterli bir şey, yani keyif. Bir de madalya var mı diye sorma, utanıyorum abi. <gülüyor> ya benim evet birkaç tane altı madalyam var. Ee, Prag'da aldım bir tane, bir tane İspanya'da bir madalyam var. Biniposlu Tarihi koleksiyon dünyadaki en iyi koleksiyonlardan biri benim rakiplerim de var tabi bir İsrail'li bir beyefendi var iyi bir koleksiyoner işte Suudi Elbistanlı bir, bir emir var o da iyi bir koleksiyon çünkü Suudi sen koleksiyonu da tabi Osmanlı ile başlamış falan yani bunlar hep böyle birbirini tetikleyen şeyler koleksiyonculuk ee, koleksiyon evet bu posta tarihi koleksiyonu Evet beni çok tutkuyla bağlı olduğum bir koleksiyon Onun dışında benim fotoğrafçı kimliğimden dolayı Fotoğraf tarihi üzerine de bazı araştırmalar yaptım ee, ...bizde ilk fotoğraf e, haneler 1855-60'lı yıllarda... Galata'da. E, ...yok Cadde-i Kebir o günkü adıyla, bugünkü adıyla İsler Caddesi'nde açılmaya ha. başlıyor. Galata'da var, evet. Galata'da da var. Yüksek kaldırma aşağıya evet. orada da var evet. fotoğrafhaneler. Ve o dönemki işte bu Abdullah Frer, işte Frer Pascal Seba'lar falan bunlar böyle o dönemin çok önemli fotoğrafçıları... Onların o dönem baskılarını yaptığı fotoğrafların en büyük özelliği Fotoğraflar tabi sepya renginde ve üstünde böyle bir pelür kağıt vardır Onlar böyle A4'te yakın, A4'ün yarı boyutundadır Ve arkalarında da o fotoğrafhanenin o kadar güzel tasar, tasarlanmış etiketleri vardır ki tanıtım kartları Yani fotoğraf kağıdının arkasına fotoğrafhanenin e, kağıdı yapışmıştır Önünde de böyle pelür kağıtla fotoğrafı koru, korur Mesela bu fotoğraflardan oluşan bir arşiv yaptım, tabii o dönem e, yani gayrimüslim e, cemaatin daha çok ilgisini çektiği için çok e, elimde büyük şey var. Bir de paşa fotoğrafları çok yaygın o dönemde. Sosyal hayatla ilgili bizde tabii Müslüman anlayışına göre fotoğraf biraz günah gibi algılandığı için, ee, daha modern yaşantısı olan Müslüman ailelerin fotoğraflarını bulabilmek mümkün ama e, maalesef e, daha çok Türkiye'ye yerleşmiş yabancılar, işte Ermeni, Rum, e, Yahudi kültüründen olan insanlar yaygın olarak bu fotoğrafları kullanmışlar. Bir de iktisat tarihi ile ilgili bir koleksiyon yaptım, ee, Osmanlı dönemi 1860'dan sonra 1920'ye kadar olan Osmanlı şirketlerinin antetli zarflarını topladım, antetli e, kağıtlarını ve faturalarını topladım. Ya bunu yapmaktaki bana en çok heyecan veren o, o dönemki e, bu antetli zarfların ve faturaların tasarımları, inanılmaz bir başarı düşünün. O günkü hiçbir teknoloji hakim değiller matbaa daha yeni şey oluyor o dönemki an, mat, e, baskı anlayışıyla fakat o kadar yetenekli o kadar ne bugün gibi. bilmediğimiz tasarımcılar o e, zarfları tasarlamışlar ki bayılırsınız yani o estetik hiçbir şeyle ölçülmez e, böyle şeyler topluyorum yani bunlar bana başka bir duygu veriyor ya da belki benim sanatçı kimliğime bilinçaltıma farklı duygular geçiyor bir de, bir de ünlülerin birbirleriyle olan kartpostal üzerinden yazışmalarını topladım. Diyeceksin ki niye kartpostal? Sen mektup almıyor musun? Ben mektup toplamıyorum çünkü kartpostal topluyorum. Çünkü ben bir filatelist olarak o kartpostalın üstünde pulu görüyorum ve damgayı görüyorum. Yani bir muhaberat var postadan geçmiş, bir postanın gönderilen ülkenin pulu var. Pul var. Üstünde o Çok şehrin güzel. damgası var, tarihi var ve Mesela kimler kimlerle yazışmış diye böyle bir soru sormanızı bekliyorum. Yani mesela mesela Süleyman Demirel ilk defa Amerika'ya gidiyor. 1950'lerin başı falan. Londra'da Nazmiye Demirel'e kartpostal yazmış. Demiş ki Nazmiye ben şimdi Amerika uçağına bineceğim aktarma yapmış Londra'da kalmış o akşam İstanbul'dan Londra uçmuş herhalde o akşam Londra'da kalmış Amerika uçağını ertüsü gibi inecek işte havalanından Nazmiye Demire'yle kartpostal kart atmış, atmış. Çok mesela Zeki Müren İzmir Fuarı'ndan Yeniköy'deki komşusu Reşit Bey'e kartpostal yazmış mesela Fikret Muhalla evet, Fransa'dan Fikret Adil'e göndermiş işte ne bileyim böyle Yahya Kemal bizim Lozan anlaşmalarına katılıyor, Lozan'a gidiyor. Lozan anlaşmaları sırasında bir hafta ara veriliyor. Yahya Kemal çok seviyor gezmeyi ve o sırada Venedik'e gidiyor Yahya Kemal. Oradan atıyor. Yahya Kemal Venedik'ten İstanbul Üniversitesi'ndeki edebiyat bölümü başkanı arkadaşına kartpostal, kartpostal. yazmış. Falan yani, böyle yani ilginç şey. <gülüyor> bir, <Her gülüyor> bir, çok enteresan. Ben şimdi çok net hatırlıyorum. Bir kartpostal kültürü vardı. Tabii. Ve gittiğin zaman o kartpostallar aşağıdan yukarıya böyle bir demir şey üzerinde Dizil, e, dizilir ve gibi. o döner. Evet. <gülüyor> evet. Oradan kartpostal seçersin. Segersin. Ve çok büyük keyiftir o kartpostalın arkasını yazıp bir yerden atmak. Çünkü orayla ilgili de ya bir fotoğraf vardır, ya bir illüstrasyon vardır. Evet. Ve aslında <gülüyor> Bir yerden de geliyor mu diye bende hala alışkanlıktır. Posta kutusuna bakarım. Yani Şimdi posta değil. kutusuna sadece fatura geliyor. Ne kadar güzel <gülüyor> ya. Yani. Evet. Bakın şöyle bir şey yaptım. Aslında bu çok ilginç bir koleksiyon belki yani daha doğrusu koleksiyon demeyeyim ama ben tabii fotoğraf amacıyla ya da iş hayatı amacıyla çok seyahat ettim. Çok ülkeye gittim. Çok şehir gördüm. Böyle. Ve gittiğim her ülkeden her şehirden iki oğluma da e, kartpostal yazdım. Kartpostalların üstünde o seyahatindeki amacımı yazarak o e, şehrin e, kartpostalını aldım. Pulunu koydum ve oranın damgasıyla e, bu mektupları onlara gönderdim. Doğdukları ilk günden bugüne kadar. Harika Her mektup. gün gönderdim. Onlara ve... buradan selam söyleyelim. Çok İsimlerini güzel. analım. E, büyük oğlum Eros şu anda Amerika'da üniversiteyi bitirdi. Orada iş hayatının bir sene kadar staj yapacak. oğlum İspanya'da, Barcelona'da. O da ikinci sınaftan üçüncü sınıfa geçtiğimiz üniversite okuyor orada. Bunlar da basketbolcu. Altyapıları çok çok milli oldular ikisi de. Çok yetenekli basketbolcu. Onun ismi? Onun ismi Atlas. O da İspanya'da, İspanya Ligi'nde bir takımda basketbol oynuyor. Ee, bu koleksiyonu aslında onlara şu anda vermedim. Ben hala saklıyorum e, gönderdiğim kartları <gülüyor> çünkü e, biraz daha büyüsünler istiyorum, daha bilinçlensinler, daha şey şey yapsınlar diye böyle e, iki büyük kutunun içinde an, e, duruyor onlar. Evet, evet. Çünkü aslında bir yerde kendi tarihimi de o kartpostallar üzerinden Doğru, evet. görebileceğim. Hangi tarihte hangi şehirdeyim, niye hangi yani amaçla idim, gitmişim, yaptım. ne yapmışım. Ee, böyle bir e, bu çok özel bir şey aslında. Herkese de öneririm buradan. Tabii yani bu e, özellikle çocuklar için çok önemli bir şey. İleride onları büyüdükleri zaman çok şey babalarının ya da annelerinin bütün o yaşam serüvenlerini eee farklı çok yani kıymetli. görecekler evet. yani. Muhteşem. Evet. O, bir tane mimar arkadaşım var. Okan Utkan. Evet. Koleksiyoner. Buradan, evet o koleksiyoner. Onda bir tuğla koleksiyonu var. Hmm. Ama o daha enteresan. Şimdi sen e, kartpostal deyince aklıma geldi. Hmm. O da bir epey kartpostal toplamış. Sonra o kartpostallar bende kalmasın diye tekrar üzerlerine belli adresler, belli isimler yazarak tekrar onları devreye sokmuş. O oh, enteresan. Evet, Enteresan. Evet, güzel ee, diyor, oldu, diyor evet. ki o kartpostalları e, bir yerlerden almış önce sonra bakmış hoşuna gidiyor biriktirmiş demiş ki sonra bunların seyahatlerinin devam etmesi lazım bu postalların gene birilerine göndermiş onları tekrar devreye sokturma sirkülasyona, demişti. Soktu sirkülasyona şöyle, sokturmamıştı şahane, şahane. Evet. bunların haricinde bir de bir plak koleksiyonu var e, şöyle plak koleksiyonunun ötesinde ben etnik müzikler topladım eee yani bu çok seyahat amaçlı gittiğim farklı ülkelerde, farklı coğrafyalardaki o yerel müziklere bir bir takıntım var diyelim. Yani o merakım var. Gidiyorum, topluyorum, alıyorum, albümler alıyorum, işte plak alıyorum, CD alıyorum ya da kayıt alıyorum. Ee, seviyorum galiba. Yani böyle o kültürü yaşamayı seviyorum. O fotoğraflarla da bir örtüşüyor bazen. Bazen e, Diyagösteres yaparken o etnik müzikleri arkada kullanıyorum. E, vallahi aslında yani sanat bir bütün ya, bütün disiplinler birbirinin içinden geçiyor, şimdi, birbirini tetikliyor. Şimdi. Yani mesela bazen üniversitelerle gidip konuşma yapıyorum, bana soruyorlar iyi fotoğraf çekmek için ne yapmak gerekir diye. Ben de onlara diyorum ki siz hangi şiirler okuyorsunuz diyorum. Ne alakası var diyorlar. <gülüyor> ya şiir okumadan fotoğrafçı olamazsın, Olmaz. sanatçı olamazsın diyorum yani. Ya da hangi müziği dinliyorsun o müziği diyorum? Dinlemeden de müzik olamaz ya. Yani Tabii. çünkü müzik, müzikle şey hiç hiç mimari, müzikle fotoğraf, bütün o geometri var ya. Yani her şey birbirinin içinde, hepsi birbirini tetikliyor aslında. Hepsi, hepsi o, yani o gençlerin bir entelektüel formasyonlarını oluşturuyor. O entelektüel kimlik oluşmadığı sürece. Ne iş hayatını başarılı olabilirler ne sanat hayatını başarılı Otakası, olabilirler. Yani aynı şeyi söylüyoruz biz de. Aynı cümlelerle birbirine çok yakın. Ben de diyorum ki hayat bir bileşik kaplar kanundur. Evet. Buradan beslemen lazım. Operaya gideceksin. Aynı. Tiyatroya gideceksin. Aynen. Sinemaya gideceksin. Fotoğrafın peşine düşeceksin. Müziğin peşine düşeceksin. Evet. İşte ben klasik müzikten hiç hoşlanmıyorum ama çok iyi fotoğraf çekerim. Yavutta çok iyi bir mimarım. İmkan şey. yok. Asla. Böyle yok. bir şey, böyle bir şansın yok, yok. yani. Evet. Bileşik Kaplar kanlı çalışıyor ve o dediğin laf çok hoşuma gitti biliyor musun? Kadıköy Vapurunda İtalyanca öğrenmiş. Ya, müthiş bir şey. Değil. Müthiş bir şey. <gülüyor> ve insanların bir şey öğrenmek için çok büyük vakitleri var. Buradan aslında gençler buradan da bir böyle hani sonunda gençlere ne diyeceğizden evvel kulaklarına kar suyu kaçsın. Yani kendilerini beslemeden, bu antenleri açmadan, bütün bu şey birikimi yapmadan değil. Hiçbir şey olmuyor. Birçok vakitleri var önlerinde. Evet. Zaman su gibi gidiyor. Evet. Bir parça arası verelim. verelim. Eskilere gidelim biraz. Elefiz Charlt'in Dük Aleckton. Tek the Train değil. Gelsin bakalım. The Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A-train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming, on board, get on the A-train you will be on Sugar Hill in Harlem <laughs> Beep, beep, ba, be, doo, doo, dee, be, doo, doo, dee, la, la, la, ya, da, ba, ba, ba, ba, be, dee, doo, doo, doo, dee, da, ba, ba, ba, be, dee, be, be, dee, Hill Way up in hollow <laughs> You must take the A train To go to Sugar Hill way up in Harlem If you miss the A train You've missed the quickest way to Harlem Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yavaş yavaş e, yine bir e, güzel programın sonuna e, doğru yaklaşıyoruz. Son, sonuna gelmek istemiyoruz. Sonuna gelmek istemiyoruz. Hak, hala aklımızda birçok soru var. E, bunların başında da tabii şimdi konuk Mehmet Günger'i olunca... ...sanat konusunda konuşmamak biraz ayıp olacak... ...şunu sormak istiyorum... ...sanat... ...senin gözünde sanat nedir? Türkiye'de sanat ne oluyor? Nerelere gidiyor? yani Dünyanın birçok yerlerinde... ...senin eserlerin var... ...birçok sergiler var... ...kitaplar var, kıymetli işler var... ...bir, bir sanatı... ...anlattır mısın bize? Ya, sanat aslında... ...tabii yani sanat üzerine birçok düşünür farklı farklı yorumlar yapmış sanat ben sanatı bir süreç olarak görüyorum yani yaratıcı bir düşünceyle yola çıkarak estetik kaygıyla beceriyle yetenekle bir eserin ortaya çıkartılan sürece sanat demek gerekir diyorum yani sanat bir süreç yaratıcı düşünceden yola çıkıyorsunuz bir, bir bir yani bir estetik kaygıyla bir eseri ortaya çıkartma sürecine sanat denir diye düşünüyorum. Ama sanatı tabii çok farklı yorumlayan birçok sanat tarihçisi de var. Benim için sanat bir özgürlük alanı. Yani ben sanat yaparken kelime bir özgürlük alanında böyle coşkuyla yaratıcılığımı koşturuyormuş gibi falan hissediyorum. Yani o bu bir, bir özgürlük alanı diye düşünüyorum. Mesela sanatçı, başarılı sanatçı nasıl olunur? Kimler başarılı sanatçıdır? Niye bazı sanatçılar tarihe kalmış? Özellikleri ne? Ben hep şöyle düşünüyorum. Yani iyi sanatçı kendi estetiğini yaratan sanatçıdır. Eğer kendi estetiğini yaratamıyorsanız o zaman birilerinin taklidi olursunuz. Zaten hep kendi esetini yaratmış olan sanatçılar tarihe kalmış. Bugün bakıyorsunuz işte bir Matisse görüyorsunuz, bir Picasso var. Bunlar hep böyle kendi esetini yaratmışlar. Yani onun imzasını görmeden, onun resmini baktığınız zaman onun resmi, resmini oldu, biliyorsunuz şey yani. Anlıyorsun. Kendi estetini yaratamayanlar sanat tarihinde yokulduk Hı, gitmişlerdir. Değil. Çünkü onlar o hep birileri gibi yapmışlar. Yani taklit gibidir ya da birilerine benzetmeye çalışmıştır Hı. falan filan. Yani bir şeyin aslı varken taktirde olmak çok anlamsız geliyor bana. Benim eserlerim, fotoğraflarım yani şanslı mıyım diyeyim bilemiyorum. Dünyada birçok müzede şu anda yer alıyor. 7-8 müzede eserlerim var. Yani Houston Müzesi 3 fotoğrafımı satın aldı ve çok büyük bir Sufi Işığı diye çok önemli bir sergi düzenlendi. Çok ünlü bir küratör Francesco Leoni düzenledi bu sergiyi. Benim de üç eserim burada yer aldı ve bu yani bir de yurt dışında sanatçı olan saygı, sevgi çok başka bir şey yani benim fotoğraflarım Houston'a gittiği zaman böyle bana kocaman bir e-mail gönderdiler. O kadar mutluyuz ki Mehmet Gülengeli fotoğrafları Houston'da diye. Kıymet veriliyor çünkü Yani, yani evet yani... E Buradan seslenelim. Ey Houston! <gülüyor> Cumhurbaşkanımız öyle diyor ya Ey Houston Ne mutlu ki sana <gülüyor> Mehmet Günyeli fotoğraflarım var Burada e, ya Biz Türkiye'de maalesef e, Sanat kültürü Ben hep şunu söylüyorum yani Bir ülkenin gelişmesi için Demokrasi kültürü ile sanat kültürünün birleşerek En üst noktaya gelmesi lazım. lazım Yani çağdaş bir ülkenin Bence en büyük tanımı o ülkedeki demokrasi kültürüyle sanat kültürünün yerleşmiş olmasıdır. Eğer bu iki kültür o ülkede yerleşmemişse, o ülke hiçbir zaman çağdaş ve ileri düzeyli bir ülke, bir ülke olmasına imkan yok. yok. Ve bu ikisini birbirini tetikleyen iki kültürdür. Yani demokrasi ve sanat ikisi bir arada oluşturabiliyorsak o ülkeyi biz başka bir yerde görüyoruz. Çağdaş seviyesi yüksek, yükseliyor. Yani biz. bizim demek ki heykele, ucube edemeyen birilerine ihtiyacımız ya var. Arkadaşlar. Mutlaka. Yani evet. son yıllarda maalesef sanat sanatçı kimliği çok elmalar armutlar birbirine karıştı. Bu çok acı bir şey. Kime sanatçı dencek kim sanatçı olacak ya da kimler şey. Maalesef bu ülkenin bir kültür politikası olmamasından kaynaklanıyor. Yani siz bir kültür politikanız yoksa yani ben mesela burada siyasi olarak bir söylemde bulunmak istemiyorum. Aslında partiler arasında da bir fark yok. Mesela İstanbul'da yepyeni bir belediye başkanı görev aldı. İşte son iki senedir 2019'dan beri ülkeyi yönetiyor. Mesela böyle bir kentin, böyle bir Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğunu iddia eden bir belediye başkanımız var. Ama bu belediyenin bir sanat politikası, politikası yok ya. Yok. Ya bir bir sanat kurulu seçmişler. Sanat kurulunda saçma sapan insanlar var. İnanamadım <gülüyor> ya. Niye bunları seçtiniz? Mesela bir tane rehber bir adam var. Safet bilmem ne, neyse. Ya ne işi var onun orada ya? Ya bu ülkede çok değerli sanat insanları Anladım. var. Çok önemli sanat tarihçileri var. Çok önemli sanat küratörleri var. Ya biraz çevrenize bakın. Popüler kültürle sanat yönetilemez. Hele sanat po politikası asla yürütülemez yani ben buradan kınıyorum yani böyle bir şey olamaz yani biz e, işte şu parti kötü bunlar gelsin daha iyi olacak diyoruz o gelenlerin bakıyorsun sanat seçkisine yani çok güncel olduğu için söylemek zorundayım yani kusura bakmayın yani Beylikdüzü'nde bir kültür merkezi açmışlar İmamoğlu orada kendi koleksiyonunu sergiliyor evet o zaman yol almıyor olmuyor sistem ee, gene tıkalı ya bu sanatın ticari boyutu da çok değişti. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyada da böyle bir, bir yozlaşma da var. Yani hani fazla bir ticari olarak iş yapan işler işte çok ön planda. Gerçek sanat adam, o mu değil mi tartışıyoruz. Yani şimdi sanat tergisi çıkaran, mesela Doğan Paksu, çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim de bir sanat insanı. Çok önemli bir ressam. 25 yıl bir sanat ergisi çıkarttı. En son 2 sene evvel ekonomik nedenlerle bıraktı. Ya 25 yıl bir sanat ergisini bir bireysel bir destekle yani aile, kişisel destekle böyle bir sanat ergisi çıkartıyorsunuz. E şimdi böyle yazık günah ya bu ülkede. yani Bu, kadar, bu, bu, bu, bu halde mi olmalı yani? E, bu yani, mı? yani burada devletin Destek vermesi evet, yani. gerekir evet. mi bilmiyorum. Ben mesela Berlin'de çok sergi yaptım. Berlin'de müze sergisi de oldu. Ya Berlin'de sanatçıları atölye tahsis ediyor. Mesela evet. İsveç, Norveç, bütün evet. ülke bir başka bir dünya var orada. Yani her şeye bırakın sanatçıya bir saygı var. Ya burada sizin galericiniz size saygı göstermiyor. Koleksiyoneriniz size saygı göstermiyor. göstermiyor. Koleksiyoner bir sanat eseri almak için sanatçının atölyesine gidip. Saatlerce pazarlık ediyor ya utanır insan ayıp ya niye pazarlık ediyorsun sana için bir fiyat söyler sana onlar sana bir cezas yaparak bir indirim yapar tabii sen ki. de beğeniyorsan paranını verirsin alır gidersin yani buradaki koleksiyoner profilinde bir hata var zaten pazarlığına dönüyor koleksiyoner profili yanlış koleksiyoner ben bunu alırsam ileride kaç para yapar diye eser alıyor. Şey, evet. evet. Ben bunu i̇şte, alacağım duvarıma koyacağım, koyacağım ve bu beni mutlu edecek bu, ve ben bununla yaşayacağım. Yani, ben her gün ona bakacağım. Kendimi daha iyi hissedeceğim. Yani içsel bir yolculuk yapacağım diye düşünmüyor. Yani, aynen, ben bunu alırsam aynen. bu ileride kaç para yapar diyor falan. Böyle bir şey. Böyle kı... bir dükçeye girdi. Evet, yani üzücü tabii bunlar. Yani bunlar değişir mi değişmez mi? Evet. Ama şöyle bir şey de var mesela benim duyduğum biri bir şahit olmadı. Mesela galeri bir resmi satıyor. İstediğin zaman getir alırım diyor. Bir ticarete dönüşmeye başlıyor o zaman. Yani biliyor ki onu satın alan koleksiyonlar ben bunu sevdiğim için almıyorum. Ne zaman galeriye götürsem tekrar karşılığı var ve tekrar bir para alacağım. Herhangi bir şey yaptım gibi alır gibi yani tabii, tabii, tabii, yani, yani kuyumcudan işte altın cumhuriyet altına <gülüyor> almak de eş değerde yani cumhuriyet altına aldım geriye götürdüğüm Aynen. zaman aynı i̇şte, parayı geri alabilirim de evet. ne <gülüyor> Aa, buradan e, Doğan Paksoy'a da çok teşekkür ederiz ayrıca Doğan Paksoy bizim bir araya gelmemize sebep olmuştur Hı. benim de okuldan arkadaşım çok kıymetli bir insandır evet Hayır, ben güzel. de çok severim çok emeği vardır çok da iyi bir ressamdır Peki, evet, ne yapalım? Bir parçaya gidelim. Badrich'ten bir parça gelsin. Evet, Natville diyeceğiz böyle güzel, keyifli, oynak bir parça. dinleyicilere çok keyifli bir programın sonuna geliyoruz. Bu bütün program içinde zaten gençlerin kulağına kar suyu katsın diye gereğinden fazla hikaye var. <gülüyor> Öyle değil mi Atika? Bayağı bir kaçırdık evet. <gülüyor> <gülüyor> sevgili, bir özet alalım isterseniz. Evet, sevgili Mehmet Günyel'den bir özet alalım. Mehmet'i konuşturmak için uğraşmıyoruz. Susturmak için uğraşıp parça arası veriyoruz. <gülüyor> Gençler bizim geleceğimiz tabii, ben gençleri e, çok önemsiyorum. Gençlerin e, aslında bütün yarışı kendileriyle olmalı diye düşünüyorum. Yani gençler kendilerini aşmalı, başkalarıyla yarışmamalı. Çünkü öğrenmenin, gelişmenin bunun sonu yok. Her gün yeni bir şey öğrenmeliler, yeni bir heyecan katmalılar. Ve de mesleklerinin, yani seçtikleri mesleklerinin dışında her alana ilgi göstermeliler. Yani ne kadar lüzumsuz şey varsa onlara <gülüyor> ilgi göstermelerini öneriyorum ben gençlere. Çünkü yani gerçek bir entelektüel formasyona ulaşmak istiyorlarsa e, her türlü lüzumsuz şeyle ilgilenmeliler, her türlü şeyi okumalılar, her türlü bilgi kaynağına ulaşmalılar. E, çünkü... Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi mesleği seçerlerse seçsinler. Ben onlara demokrasi kültüründen ve sanat kültüründen asla vazgeçmeyemelerini öneriyorum. Ve bu iki kültürü çok iyi olarak özümsesinler ve bunu uygulasınlar hayatlarında. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bu başarılı gençlere çok ihtiyacı olacak önümüzdeki yıllarda. 20 sene kaybettik. Ve bu 20 telafisinde gençlerin çok e, çok görev düşüyor. Onları e, tabi rol modelleri seçmeliler. Hepimiz gençlik, hepimiz rol modelleri seçtik. O seçtiğimiz rol modellerinin peşinden gittik. Kendimize e, hep doğruları bulmaya çalıştık. E, Arayınca bulunuyor bu bir gerçek ama çok emek vermek lazım, yılmamak lazım, asla vazgeçmemek lazım. Yani birinci şeyim asla vazgeçmeyin, hiçbir şeye vazgeçmeyin. Asla yenilgiyi kabul etmeyin. Yani her yenilgi yeni bir zaferin başlangıcıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Vallahi çok güzel. Çok güzel mesajlar değil mi? Evet. Kendime de bir şeyler biçtim çünkü. evet, aynen Son programlara doğru geliyoruz. Önümüzde birkaç program daha var. Evet. Ondan sonra yaz, yaz tatili. tatiline gireceğiz. Çok kıymetli bir misafirimiz oldu. Mehmet Gündeyeli. Kırmadı bizi. Kalktı geldi. İnanılmaz hikayeler anlattı. Dop bir program oldu. Evet. Ee, ve hayatta nelerin koleksiyonu olabileceğini de ee, ağzımız açık dinledik burada. <gülüyor> Fakat ben bu e, posta tarihi koleksiyonlu eğer bir gün Türkiye'de bir sergisi olursa mutlaka gitmek istiyorum. Var mı böyle bir şey yakın zamanda? Be bekleriz. Yapacağız sergiler. E, ben çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok keyifli programlar izledim. Sizler gerçekten e, müzikle sohbeti bir arada e, bir de çok farklı temalarda farklı konuklar seçerek ee, müthiş bir ilgi çekiyorsunuz. Ee, ben de burada konuk olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Benim için de bir onur oldu, bir gurur oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tüm dinleyenlere de sevgilerimi gönderiyorum, dostluklarımı gönderiyorum. Ee, herkese güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Benim de şu anda ayaklarımı kaldırdım, ayaklarım yerden kesildi. Ee, Her... Ee, kayıp yeni bir zaferin başlangıcıdır. Hayır. O zaman New Day diyelim. Evet. E, e, bu sezon yaptığımız gibi yine bir Türk sanatçıdan gelsin. Dilek Sert Erdoğan'dan dinliyoruz. New Day. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Her yenilgi yeni bir zaferin başlangıcıdır. Çok güzel. Çok güzel. Bunu bir daha herkes yazsın bir yerine. Gençler. gençler. Özellikle gençler. Ey gençler. <gülüyor> duyun. Duyun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi, i̇yi akşamlar. Haftalar haftaya görüşmek üzere. Sev. Ben Atilla Aydın'ın e. ne yapacağız? Joy laflayacağız.